Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız Merhabalar sevgili Laflaycaz dinleyicileri Yepyeni bir programda karşınızdayız Dostum ortağım Ahmet ile birlikte ee, bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumuz var Ahmet. Kim var ev stüdyomuzda? Evet ev stüdyosunu yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla uzun zamandır. Çok keyifli bir sohbet olacak bu akşam. Sevgili Lalhan Uysal'ı çağırdık. Misafir ediyoruz. Hoş geldin Lalhan. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Ee, şimdi biz birazcık sen gelmeden önce de konuştuk. Hakikaten çok dolu dolu bir program olacak ama hiç vakit kaybetmeden hemen bir eğitim hayatıyla girelim. Ondan sonra bakalım rüzgar bizi nerelere götürecek. Evet eğitim deyince neler okudum neler okuyorum. <gülüyor> Bitmeyen bir eğitim sanıyorum. Zaten ee, biz bittik mi eğitim bitiyor. Evet, <gülüyor> biz <gari>. olduğumuz bir <gülüyor> dört kez de Ben var. öyle hayal etmemiştim. Ben bitirilecek <gülüyor> bir şey zannediyordum. Sürekli okulda gibi hissediyorum hayatta kendimi. Ben bir Güzel Sanatlar eğitimi aldım. Bauhaus Ekolü ile eğitim veren Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu. Bugün kendisi maalesef olmayan bir okul. Marmara mı oldu orası? Sonradan oldu? Marmara Üniversitesi oldu ama, ama eski havası e, yok herhalde. Eski havası vardır. Belki hani eğitimci arkadaşlarımız tatbikiden mezun olan, e, bizi de eğiten insanlar olabilir. Ama hava dediğimiz şey, aura dediğimiz şey yok. Yani o fiziki koşulları bile yok. Yani tatbiki şu anda hakaretlerdeki o konservatuvar olan ki o da yarın öbür gün herhalde ...oradan çıkacak konservatuvarda. Lalehan benim bitirdiğim bütün okulların adı değişti. <gülüyor> yani hatta şimdi korkuyorum... ...orayı alıp otel bile yapacaklar diye. Yani diplomalarını pekim, saklı sen. Evet, diplomayı okula şey askıya ver. <gülüyor> evet on askıya. Ya yani. diploma deyince tabii çok üzüldüm. Diplomamda yazmıyor. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu. Ne yazıyor? Ya Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yazıyor. Hiç gitmediğim bir okul e, ve mezun oldum yer Akaretlerdeki. Sen ne diyorsun? Sen gitmediğin okuldan gene diploma almışsın. İnsanlar Türkiye Cumhuriyetinde <gülüyor> gitmediği okuldan diploma alıp üniversite mezun olup cumhurbaşkanı oluyorlar. Ben gittim ee, ve Güzel Sanatlar grafik tasarım bölümü ee, bir sene kaybıyla e, çok sevindim hani insanlar sınıfta kaldım bir sene kaybettim der ya çok e, okulun e, verdiği çok değerli bilginin üstüne çok değerli bir eğitim daha aldım sınıfta kaldığım için e, çok sevdiğim bir şair yazar. Hilmi Yavuz hocamız devrim tarihi işte uygarlık tarihi tarih dersleri verdi mimar Sinan da vasip Ahmetlerin oldu. hocası <gülüyor> çoğu çoğu arkadaşımın çevremdeki arkadaşımın hocası olmuş hocaların hocası Hilmi hocamız desteğiyle ben grafik tasarımın bir doğayı yeni kabul edilen belki de Türkiye'de ilk ...afiş dediğimiz şeyi anlatan... ...Mengü çalışma Hı. fırsatı buldum. Sınıfta kaldığım için. Keşke bizde kalsın. Çok, çok <gülüyor> mutlu oldum. O bir, bir beş sene sanki değil mi? Evet Sırıca. yani o müthiş bir şey. Beş yılı falan Mengü Bey ile çalıştım. Ee, yani o benim için... E, ...hayatımdaki önemli eğitim... ...dediğimiz şeyse eğer odur. Ama o süre içerisinde... ...Mengü Bey'e bir söz verdim. Çünkü Mengü Bey benim... E, ...bugün e, portfolyo dedikleri... İş dosyama baktığı zaman ama senin kalemin var sen ne yapıyorsun ne grafiği? grafik grafik öğrenilebilir kalem herkeste yok dedi. Eğer bu kalemi sürdürürsen sana grafik e, atölyemde yer var yani Hilmi hocanla çalışmaya devam Merhaba. edeceksin dedi ve böylece iki hocamla aynı anda yürüttüm hem yazdım hem çizdim. Mengüerde şey. çalışmak gerçek tatbiki güzel. Değil mi? tatbikinin en noktası. Yani noktası e, okulda Alman hocalarınız var Bauhaus ekolünden acayip farklı bir ekoldür e, ve oradan çıkıyorsunuz yürüyerek gidiyorsunuz paket postanesinin <gülüyor> olduğu yere Karaköy'de san grafik diye şu anda Fransız geçtiği, Fransız keçidi olmadan önce yani böyle yıkılıp dökülen <gülüyor> merdivenleri gıcırdayan yerde 5 yıl e, çok önemli bir eğitimde kadar kıymetli evet ya, üniversite eğitiminden daha da kıymetli benim. E yani bunlar herkese nasıl olacak, olacak şeyler değil. değil diyelim öyle. Aa, şimdi böyle şeyler eğitimler almak istesen de diplomasız hocalar var. İşte daha da zorlaştı. Daha da zorlaştı. insan bulamıyorsun. Çok doğru evet, evet. maalesef. Bir müzik arası verelim. Verelim evet ilk parçamızı. İsveçli üründen evet, gelecek. Şimdi e, parçaya girmeden önce hemen şunu belirteyim. E, bu akşamın tüm parçaları sevgili Lalehan tarafından seçildi. Ve çok enteresan bir güzel bir seçki. E, kuzey, ara ara, kuzey Avrupa evet, cızı kuzey, kokuyor. Kuzeye baya bir, bir e, kayacağız. Ama ararı ara parçaların seçtiğin parçaların hikayesini de senden dinlemek istiyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Şimdi birinci o zaman parça, ay, tima, Lars Danielson, e, Sigran, Paricelli ve Öztürk. Bir hikaye olarak sadece özel kullanabilirim hikayelerimi. Onların nasıl bu güzel kulağımıza hoş gelen şeyleri yaptıkların hikayeleri ayrıca var. Yani Lars Danielson böyle neredeyse evin bilgisayarında, telefonda. Spotify'da devamlı bizim <gülüyor> evde beraber o giriyor mutfağa çıkıyor geliyor böyle bir hikayesi var gerçekten onun o sound'u benim için eşlikçi yani var ya film müziği Bilgi. hayatımın müziği şeklinde çok yumuşak çok seviyorum gerçekten çok güzel ee, o zaman hep birlikte dinleyelim Ait İmam <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilere. Ee, bu akşamki konuğumuz Lalihan Uysal. Atilla Aykin'in organizasyonu yaptı. Lalehan, sevgili Lalehan parçaları seçti. Ben Ahmet Görsev. Şu anda yayını götürüyoruz. Ee, Mengü çalışmadan sonra burada bir üstad var. Grafik eğitmeni. Ondan sonra da e, gelişim yayınları var. Sizin geçtiğiniz. Ee, burada kreatif departman ...Nokta Kadınca Erkekçe dergileri... ...aslında hepsini erkekçe konuşacağız şimdi burada. <gülüyor> evet, erkekçinin e, neredeyse 8-9 yıl gibi bir süre... E, böyle bir sanat yönetmeninin sayfa sekreteri. O zamanlar künyelerde böyle parlak, <gülüyor> yıldızlı şeyler yoktu tanımlar. Taitullar. Tabii title'ların <gülüyor> en güzeli sayfa sekreteri falandı. Yani bu her şeyi e, kotaran kişiydi. E, ve tabii ki bu titirleri çok imitinayla ve zarla zorla düşüne taşına veren biriyle çalıştım. Hıncalı Uç'la. E, benim e, bu eğitim sürecimde Gördüğünüz gibi kilometre taşlarımda e, kimlikler, e, baba kimlikler, Mengü gerçekten Allah babayı tarif et ya böyle bir kafanda bir şey oluşur, büyük Noel baba karışım bir şey, Mengübe öyle bir şeydi, bayağı babaydı, Hilmi Hoca gerçekten babaydı yani hala e, görüşüyoruz, hala babalık yapıyor. Yine orada onun katkısı var. Mengü Bey'e sınıfta kaldığımda çocuk bir yılı boşa geçirmesin Mengü'yü yanında olsun deyip soktuğu, beni çalıştırdığı pozisyonda beş yıl kalıp hem okuyup hem çalıştığım süreçte Mengü Bey'in bir yol ayrımına geldiği bir dönemdi. Mengü Bey bir benim tercih etmediğim reklam ortağı aldı kendine. Yani reklamcı olmak. Yani artık bir atölyeden bir ajansa ...dönüşme aşamasına gelince... ...ben tabi gözyaşlarımı tutamaz... ...olduğum dakika... ...hoca hemen İmba'da yetişti... ...Mengü Bey de aynı fikirdeydi... ...yani bu çocuk reklam yapmak istemiyor... E, ...kalemini de kullanıyor... ...o zaman ikisini birleştirecek bir şey var... ...ben de zaten orada noktanın... ...danışmanıyım diyerek... ...Hilmi Hoca beni... E, ...gelişim yayınlarında çalışmam üzere... ...belirli belirli görüşmek için... E, ...referans oldu... Merdivenlerden çıkarken örgülü saçlarım, soket çoraplarım, pazen elbiselerimle yeni mezun 24-25 yaşında Doğru, bir mi? genç <gülüyor> kız çok ciddi büyüme şeyi mi reddeden çocuksu halimle merdivenlerden çıkarken rahmetli Ercan Arıklı'yla karşılaştım. Nereye gidiyorsun böyle koşarak dedi. Ben iş görüşmesine geldim dedim. İşte böyle Ercan Arıklı olduğunu bilmiyorum. Tamam dedi, e, kime gidiyorsan söyle. Aşağıda Ercan Bey'le karşılaştım. E, beni işe alacakmışsınız dedi, dedi. <gülüyor> ben ciddiye almadım. Tanımıyorum ki Ercan falan falan. Zaten benim Ercan Arıklı'dan daha büyük hocam var falan. Geldim ve konuşmaya başladığımda yol ayrımı orada başladı. İlk iş görüşmemde başladı. Bir kreatif departman var. O departmanda çalışabilecek özelliklerim var. Ve her dergiye bir katkıda bulunabilirim. O zaman her derginin bir sekreteri, bir... ...sanat beni bir kreatif direktörü gibi tanımlar yoktu. O departmanda çalışırdınız ve bütün dergilere melekeleriniz dahilinde işler gelirdi. İlk başlangıcım öyle oldu ama işe girmem çok enteresan oldu. Orada yol ayrımı var. Sürekli anlatıyorlar işte bölümün beni işe alacak bölümün kreatif departmanın başındaki sevgili Güman Birincioğlu... ...Güman Bey anlatıyor, şurası şöyle böyle olanakları var... ...para falan zaten konuşulmuyor... ...hiç o, o, öyle bir şey yok... ...para zaten arkada matbaa odada o, basıyoruz... <gülüyor> ...paralar basılıyor... ...parayla iş, para kazanmak için işe girilmiyor... Ee, ...ve e, bir köpek var... ...köpek dolaşıyor etrafta... ...bir pudıl, beyaz... Kimi ...ve o, herkesin etrafında dolaşıyor... ...falan, o ok, beğenirse işe alacak beni... ...fakat <gülüyor> yani adı cimbom köpeğin... Ben tabii bütün bu bilgileri iki dakikada alıyorum Güman Bey'den. En sonunda Güman Pes ediyor Güman Bey. Ee, diyor ki eğer burada işe başlamayı kabul ederseniz bu köpek her gün burada. Yani en azından iş <gülüyor> şey, konuşması bitsin de köpekle birlikte bitirelim şu konuşmayı. Çünkü benim aklım sadece köpekte. Evet. Ve tam gelişim yayınlarında sanıyorum bir okuldu gelişim yayınları. Benim geçirdiğim bütün o yıl yani 90'lara doğru geliyoruz 85'ti girdiğimde 5 ya da 6 yıl gibi sürelerde çok kısa bir süre sonra Hilmi Hoca'nın ile girdiğim gelişim yayınlarında Erkekçi Dergisi'nde çalışmaya aday olmak zorunda kaldım çünkü... Çünkü köpek, köpek erkekti. Köpek <gülüyor> <gülüyor> Köpeğimiz Cimbom huncu Ucun köpeğiydi Cimbom. ve ben zaten e, otomatikman zaten e, köpeğin peşinde koşarken öncüler bin odasına gir çık gir çık derken <gülüyor> e, bir e, kural bozarak kreatif departmanda dergileri ayırt etmeyen yayın grubunda bir dergide sadece çalışan e, kişi oldum ve ondan sonra sistemde değişti herkesin bir, bir, Herkesi bir dergi düşmeye başladı. İlk benle başladı. Hıncalı abi çok kararlıydı. Çünkü köpekle beni ayıramıyorlar. <gülüyor> benle Hıncalı abi ayıramıyorlar. En sonunda Erkekçi Dergisi'ni birlikte yapmaya başladık. Ve benim için gerçekten üçüncü okul oluyor. Yani tatbiki Mengü Bey, Hilmi Hoca... ...devamında Hilmi Hoca'dan arta devam ederek... Gelişim Bey. Gelişmeyenlerinde Hıncalı Uç. Peki dergicilik o zamanlar çok, çok popüler bir şeydi yani böyle bir elinize bir dergi almak kıymetli bir şeydi o, o siz gelişimden sonra ama onu bir şekilde de devam ettirdiniz. Ben, Başka e, mecralarda Ben şöyle Uçan dergiler diyeyim Evet uçan dergiler Ben uçan dergiler yapmadan önce e, Çocukken dergiler yapmaya <gülüyor> başladım e, Bir A4 kağıdı katlaya katlaya Sonradan mesleğimin çok önemli bir e, eğitim alanı olan kağıt katlama kağıdın fire vermeden e, bir forma dediğimiz 16 sayfaya dönüşmesi çocukluğumda becerdiğim bir şeymiş meğerse. Yani ben dergilerdeki forma forma, kitaplardaki 16 sayfa, 16 sayfayı çocukken anneme misafirliğe giderken arkadaşlarına elle yazdım romanlar halinde katla katla yapmaya başlamışım. Dolayısıyla birdenbire hani e, hayatımda yokmuş da girdiğimde dergi yapmaya başlamış gibi hissetmedim. Ee, bazı şehirlere gittiğinizde de burada ben daha önce dolaşmıştım dergi gibi gelişim yayınlarına girdiğim zaman e, Mengü Bey'in o grafik e, atölyesinde de öyle hissetmiştim. Okulda da öyle hissetmiştim tatbiki de. Aynen gelişim yayınlarında da ait olma halini hissettim. Burada ben bir şey yaratabilirim. Ve dergicilik öyle hani öğrenilen ve e, bir şekilde geliştirilen bir şey olduğu için yerine düşmüşüm diyelim ve oradan daha önceden okul döneminde... E... Lale burada öyle bir his yok değil mi? Biz şimdi programı iki kişi yapıyoruz çünkü Atilla ile birlikte. Ben susayım mı? Öyle bir şey hissediyorsan, <gülüyor> sus, sus, bir şey hissediyorsan sus, <gülüyor> biz programı demeden <da gülüyor> kaybedeceğiz. Ben sus, susayım e, ve oradan e, dergicilik geldi, başladı. Çünkü zaten bildiğim bir şeydi, devam ettim. Çok çok severek yapıyorum hala. Süper, elinize sağlık. Ne yapalım, bir parçaya mı gidelim? Evet, bir sana? parçaya gidelim. Uyardı, artık Uyardı. gideceğiz. Sustuk. Peki, sustu. peki. Kimden ne geliyor? Afro Bu, Blue. Evet, Melanie de bir gelsin. Bizim de sevdiğimiz bir parça. Bu 1959 John Coltrane'in favori şeylerinden şarkı. Evet evet, evet evet. Biz de birkaç farklı versiyonu çalmıştık. Ama çok ee, çok özel bir e, evet, caz yani, vokalist evet. gerçekten. Aynen aynen. Hep birlikte dinleyelim o zaman. Gelsin bakalım. My land, my soul is from. I ran strong stroke on the drum. Shades of delight, Congo, go, you, rich as the night, Afro, Afro blue. For joy, daily can dwell. Shade of delight, go go you. Rich as the night, Afro, Afro. This why there's never way to some secluded place shades of delight oh go you which is the night afro tekrar akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri ee, Lalehan Uysal'la söyleşimiz son ile devam ediyor dergiler dedik tabi gelişim yayınları ülkemizde hakikaten bir bu konuda çığır açan kuruluşlardan bir tanesiydi ama anladığım kadarıyla 5-6 yıl sürdü bu macera ondan sonra daha yükseklere bir yerlere çıktık birazcık evet. da oradan bahsedelim rakım yükseldi. yükseldi evet uçmaya başladık e, dergicilik böyle bir şey böyle bir hani e, uçuruyor. Yani sen daha iyi, daha çok, daha kalın, daha başka falan derken e, içinden çıkamıyorsun. Farklı farklı içerikte dergiler yapmış oldum. Hem gelişim e, serüvenimde yayıncılığı öğrendim. Çok çok güzel yani bu şey emsalsiz hocalarla bir okuldu gelişim. E, bir kısa... E, yani bırakırım ben gibi bir an oldu dergiciliği bırakacakmışım gibi bir hisle tam da e, doğru bir kararla satılmayan dergi. Çünkü gelişim yayınlarındaki bütün dergilerimiz trajlı satılan sıkıntıları olan sorunlar yaşayan nokta gibi davaları olan sürekli, erkekçe evet, gibi sürekli poşet poşete satılan, satılan <gülüyor> sıkıntılar yaşadığım satılan dergi sıkıntıları diyelim traj sorunları olan. Ee, biraz böyle geri çekilme gibi e, yaşamıştım kısa bir an. Ama e, gelen teklif çok hoştu. Tıraş sorunu yok. E, şey Alıcısı belli. E, adet e, sınırsız. E, Tıraşı e, belli diyoruz biz. Evet, evet. e, Türkiye'de henüz adı şu anda çok bilinen e, aşamada değil. Bir dergi geldi. E, Türk Hava Yollarının Skylife dergisi. Şu anda gördüğünüz, okuduğunuz gibi de değildi. Benim yaptığım süreçteki gibi de değildi. Çok zayıf bir kurum dergisi olma özelliğinde. Yani bakarım boş zamanımda deyip iki sayfasını çevirip bıraktığınız türde bir dergiydi. Bizim bu gelişim yayınlarındaki bir ekip olarak ayrıldığımız sürece denk geldi. Orada Duayen olan birkaç arkadaşımızın kurduğu bir... Ajans diyeyim o ajansa Sadece dergici olduğumuz için Dergi teslim edildi Bir şey söyleyeyim mi ben hatırlıyorum Skylife Bundan bir beş sene önce falan Çok ciddi uçaktayken Okuduğum hatta böyle eksik kalarmış Olsa yanıma alıp daha sonra okuduğum falan Bayağı da iyiydi yani 5 sene değil demek ki ida eski. idare edebilmişler 5 evet, evet. sene. Benim çalıştığım yıllar e, 92-2000 yılları e, arasında. Yok ben şu evre... son 5 seneden bahsediyorum. O zamana kadar Evet, ben, çok iyiydi. o zamana ne oldu bilmiyorum. O demek ki bir iyi bir e, altyapı evet, kurmuşsunuz. Evet, evet, evet. Ben e, bozulmayacağı e, gibi teslim ettim. 2000'de istifa ettiğimde e, asla o iskeleti yıkmak mümkün değildi. Ya ya sen Dergi bozulmayacak diyorsun. Adamlar uçakları bozdular. Ee, çok şey öngörüldüğüm bir şey değildi bozma. Çünkü bizim eğitimimizde strüktür vardır. Ee, mimar e, olan arkadaşlarımızın çok iyi bildiği yapıdır o. Ve o yapıyı siz kurduğunuz zaman aslında hani bir darbe yapmazsanız güm diye taşıyıcılarını yok etmezseniz paralellerini, ideallerini, e, taşıyıcılarını sökmezseniz, kilit taşını çekip almazsanız yıkılmaz o yapı. Ben öyle teslim ettim. Kilit taşı bile olan bir dergi teslim ederek istifa ettim. E, çok güzel zamanlardı. E, her şeyin, yani 25 yıl galiba, belki de 30 mu... E, Babilon'un olduğu, buğday derneğinin yeni yeni, daha dernek olmadığı, ekoloji konuşulduğu... ...yani ülkenin dünya ile birlikte dönüştüğü bir dönemde dergiyi e, ekip arkadaşlarımla birlikte dönüştürdük. Gerçekten geriye baktığımda nasıl işte tatbiki varsa Mengü Bey varsa, Hilmi Yavuz varsa Öncalı Uç varsa Skylife sürecimde dergicilikte dönüştürdüğümüz ülkede bir renk, gök kuşağı yarattığımız bir süreçti. Bütün arkadaşlarımla birlikte. Evet o çok kıymetli bir iş gerçekten. Skylife Ahmet'in dediği gibi veya yani senin dediğin gibi nereden nereye geldiğini çok iyi gözlemleyebildiğimiz bir dergi oldu ve eminim ki emeğin ...çok büyük orada... ...ama oradan sonra tekrar bir... Hava... Bitmiyor, işte, bitmiyor, bitmiyor işte, bitmiyor ...dedim evet. ya size, bir zehirlenme <gülüyor> hali var... Ee, ...orada kreatif direktördüm... Ee, ...gerçekten dokuz yıla yakın bir süreçti... ...çok iyi bir dergiydi... Ee, ...çok yoruldum... ...çünkü orada bir e, derginin cebe girme süreci var... ...derginin cebe girme kilosu var... ...fazla kilo olmayacak, ağır olmayacak... ...hata olmayacak falan... E, ...tabii ki aylık bir periyot. ...hiçbir zaman günlük bir periyoda uygun bir... E, ...şey fiziki yapım yok... E, ...kaldıramam öyle bir stresi... ...ama aylığı da kaldıramadım açıkçası... E, ...bir dönem sonra... ...çok çok Ahmet'in dediği gibi... ...yani eve götürülen, fark edilen... Özellikle e, ilan veren kitle için parlak bir evet. mecra olunca bana ihtiyaç kalmadı. Çünkü e, hatırlarsınız bir sayfa konu, üç sayfa ilan, e, e, bir sayfa... E, e, ve istifa edelim budur. Yani ben gerekli değilim ki. İlan yerleştirmek Şimdi var, var bu dergide. İlan yerleştirmeyi de bir ekip yapabilir. Artık okunamıyor çünkü ilandan. Ee, biraz da sağlık nedeniyle, e, çok stres e, yaşadığım için mide ve bağırsakta sıkıntı yaşadım ve istifa ettim 2000'de. 2000'e kadar e, Skylife. 2000'den etti. sonra başka bir hava var. Evet. Tabii ki peşimi bırakmadı havalar. <gülüyor> evet, e, arada e, Onur Hava Yolları dergisi gelecek ama. ama onu... o daha sonra. Evet daha sonra. O daha son. Onur Hava Yolları. 2011'de. Yani, evet 2011'de... Yani, yani o biraz ara veriyorum orada bir bir ay şey bir yıl değil mi? Bir yıl yok dergi. Evet evet. evet. Ee, peki. O bir yılda neler yaptın? Ee, i̇şte evet ona geleceğim. Sır o söylemeyeceğim onu bir, a, bir, bir, bir, bir yıl kezdim. Ne güzel. Bu ben bir şey hep merak ediyorum. Bu dergiler çıkartılıyor. İlk başta bunlar başladığında para kazanma amaçlı değil. Ve son derece düzeyli... kaliteli bir şey giderken bir anda insanların gözünde dolarlar, dolarlar uçmaya, uçuşuyor. Uçuşmaya başlıyor. Çünkü bir şey tutuyor. Her şey. Halbuki, gibi. halbuki o iş o kalitesinden, o güzelliği, bütün o kalitesi, seviyesi, o güzel bir rafa, güzel bir layına oturduğu çizgiye çok özür dilerim. Çizgiye oturduğu için bu kalep edilen bir halde. Derken bir anda herkes bundan çok para kazanacağını düşünerek bütün olmuş güzellikleri alt üst ediyormuş. E, günümüzde sık sık karşılaştığımız bir kelime var ya, sürdürülebilirlik kelimesi. Evet. Burada çok çok yerinde bir kelime. Yani e, dergicilikte bir tanım var. Süreli yayın. Sürdürülebilirliğe bağlayabilirsiniz. Yani bir derginin başarısı Sürdürülebilir ve sürekliliği olan bir der, evet. yayın olması. Siz eğer işte e, Ahmet'in tarif ettiği gibi ay ilan alabilecek ve mecraların park ettiği bir e, şey gibi gördüğünüz zaman, gelir kaynağı gibi gördüğünüz zaman işte orada e, okuma oranı azalıyor. Eve götürmemeye başlıyorsunuz. Başka bir şeye dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. E, çok e, tepki aldım. Yani çünkü e, sır olarak biraz önce tarif ettiğim o bir yılı. Ee, ekolojiyi adadım kendimi. Ee, dolayısıyla orada e, çok ciddi bir yol ayrımı oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu derginin hemen bir anda bütün reklamlar alarak para kazanmaya yönelik tahminler ve öngörüler o kadar yanıltıcı ki biz Türklerde böyle yanılma payı çok fazla. Aa, geçen gün bir havaalanı yapılmış. Havaalanına gelecek yoldu sayısı hesap ediliyor. Yanılma payını söyleyeyim size. %98.2 Büyük yanılma ama maalesef çok... Yanılma payı %98.2 O yanılma çok... değil Ahmet o başka bir şey. Başka bir hesap o. Evet. Şimdi tabii ki ee, kimse kalıcı değil. Herkes neticede geliyor ve gidiyor sultan Suleyman'a kalmamış burası İşte Bize bana da kalmadı Skylife <gülüyor> <gülüyor> Aynı oradan bağlarsak e, maalesef e, öngörileri e, tuttu burada ve gerçekten büyük bir mecra oldu ve devam ettiler. Ama sizden duyuyorum işte hani beş yıl önceye kadar sağlam gittiğini. Belki de beş diyorum ben yani, 10 olabilir. Evet derim. yani e, bu, bu pandemi süreci zaten bitti herhalde. Yani de, yok, yani. yok artık kullanmıyor yok artık dergi evet. çıkmıyor. E, ama şeydi yani ben eğitimden konuşursak benim için çok büyük bir eğitim alanıydı. Çok e, yükselttim dergi, e, kurumsal dergideki e, ne denir? Algımı, görgümü, bilgimi. Yani bir kurumsal dergi düayını oldum birdenbire. Ne güzel. Elime sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi bir parçaya gideceğiz. Ondan sonra da tamamen Buğday tarafına Dergi bitti dediğim. Dergiler bitti, bitti. bitiyor. Dergiler Onur Havayolları bitti. var arada Onur Havayolları da uzun uzun sürdü Evet, evet onu bir onun bir beslenmesi yukarıda var uçarken, Aşağıdaki buğdaylara bakarken konuşuyoruz. Evet, evet, evet olur aynen, olur aynen. Uçuyoruz şimdi Evet çünkü daha kıymetli kısım Yani buğday ve ekoloji yani Oradan uyumlu. da pazara geleceğiz ee, Ama hemen şimdi bir parça arası verelim Thor Gustavsen sen trio'dan gelsin Graceful Touch Hep birlikte dinliyoruz 2003'müş Evet, evet, evet, bu da çok keyifli bir parça. Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Rica da. ederim. Onla da e, hikayem var. Tortla tanıştık. O zaman hemen alalım <gülüyor> parçaları. Gelin hikaye, evet. hemen gelsin. E, tort e, çok uzun zaman e, takılıp dinlediğim, özellikle e, onun da arkadaşı olan benim de sonradan arkadaşım olduğu Simen Simin Tander, Afgan e, kökenli ama Alman e, vatandaşı. E, Afgan ve e, kendi yerel bir dil daha var. Onunla e, vokal yapıyor. Tordla ikisi çok çok uyumlu. E, Tordun piyano tuşlarındaki o hani vuruşu bir şeyi beni e, başka türlü etkiliyor. Çok seviyorum. E, Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline gelmesi için iletişime geçtiğimizde çok mütevazice kabul ettiler. Fakat simin ayrı bir zamanda, e, tort ayrı bir zamanda geldi. Çok e, yani tanışmaya böyle tanıştığım için çok sevindiğim müzisyenlerden biri tort. Çok güzel evet. O zaman touch. dinliyoruz. Cresifol evet. Akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Lala Anuysal, misafirimiz Atilla İki'nin sevgili dostum, ortağım ve ben Ahmet Görsev. Burnumuza kokular geliyor. Buğday kokuları geliyor. <gülüyor> Güzel pişmiş bir buğday <gülüyor> ekmeğinin kokusu gibi. Ee, buram buram. Derneğimizin adı buğday evet. E, bu hareketimizin adı da buğday hareketi. Evet, Skylife tabii ki mideyi varsa bu şekilde stresten harap ettiği yıllarda. 1997'ydi, daha istifa etmemiştim üç yıl önce sky life uğraştı. Evet, evet. Çok ciddi. <gülüyor> ya, ya hakikaten yani net kelime <gülüyor> evet. bu. Çünkü e, yayıncılıktaki en büyük streslerden yani stres kaynaklarından biri zaman. zaman. Çok ciddi. Ayın bilmem kaçında derginin cebe girmesi gerekiyor uçaktaki koltuğun falan gibi yaptırımların arasında tabii ki konulardaki A hatası, B hatası gibi e biraz da kreatif direktör olmanın getirdiği bir şey de vardı. Hem fotoğrafla ilgileniyorsun hem başlıklı yazıyla. Bir, bütün bir ekiple çalışıyorsun. Tek başına da değilsin. E, kaçmaya başlamışım üç yıl önce. Anlaması 1997. Sen, tam bundan kaçarken böyle başakları sallanan budaylar. Evet, Sakinleştirir insanları. Hayır şöyle zaten e, kaçmaya uçaklarda başlıyorsun. Çünkü seyahatler var. Yani ben sadece masa başı çalışmadım. Evet. Şimdi bunu itiraf etmekte yarar var. Skylife'de çalıştığım zaman birçok dünya ülkesini de gördüm. Ama Türkiye içinde de çok güzel yerler gördüm. Ama zaten e, doğa benim için çevrem değildi. Yani içimdeydi ve çok çok küçük yaştan beri. ...bir yakın... ...yani doğa şeyiydim... ...yani benim için doğa bir... ...camı açtığımda gördüğüm bir şey değil... ...yattığımda kalktığımda hep içimde olan bir şey... ...yönelimim o yönde... ...ve 97'de... ...çok erken yaşta kaybettiğimiz... ...Viktor Önenyaz'la... ...97'nin 98'e geçtiği... ...yılbaşı gecesi... ...31 Aralık gecesi tanıştık... ...bir... ...kardeş... E, ...duygum çok yükseldi. Yani böyle hani... E, ...diyorum ya bir ülkeye gittiğinde burası... ben ...benim ülkemmiş gibi hissettiğin... E, ...Viktor'la olan... ...bağım da böyle oldu. Karşılaştığımız... ...gibi bir yakın... ...hissetme. Ve böyle... ...masada, Bodrum'da... E, ...buğday restoran diye bir restoran var. Restoranın içinde... ...Başak diye bir dükkan var. Kendi eliyle zeytin dallarından yaptığı... ...sepetler, portakal kabuklarıyla... Sahibi Başak Hanım... <gülüyor> ...Viktor... ...Değil tabii ki... ...Viktor... Ee, ...Viktor'un anne babadan kalma... E, ...bir gelenekli işte ekmek yapar... ...yemek yapar... ...o geleneği sürdürüyor... ...doğuştan doğma büyüme... E, ...vejeteryan... ...çok çok iyi kalpli... E, ...ve dünya vatandaşı diyebileceğim evet. kadar... ...zengin bir e, insan... E, ...zenginliği etrafta ve o lokantada dünyanın her yerinden insan var... ...masanın üstünde de böyle benim artık fanzin tabir edebileceğim bir şey var... ...yayın kaçamadığım farkındaysanız e, evet, dergiden... Evet, sen, ...ama senin çekmiş yok Evet ve dedi ki bana ya işte böyle böyle tanıştıran arkadaşım da kim olduğumu falan... referanslarını verince yardım eder misin dedi... ...ben de tabii gönüllülükle yaparım çünkü arkada kocaman bir dergi yapıyorum... Yani elimin ucuyla kenardan O arada yine aynı okuldan mezun olduğum Arkadaşlar yapıyordu Güzel bir bülten diyelim Üç yıl bir gönüllülükle Buğday hareketinin içine girdim Bu gönüllülük İstanbul'a Viktor'un geldiğinde Benim boğduruma gittiğimde ya da bana ihtiyaç duyulduğunda Dergiyle ya da yani Melekelerim doğrultusunda bir gönüllülük Çalışmasıydı Ve ben sonunda herkesin çok güldüğü Bir titir edindim da. ...profesyonel gönüllü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda... E, ...aynen devam ediyor olabilirim... ...aynı titriyle ve buğdaya... E, 2000 yılında... ...bıraktığımda Skylife'ı... ...ben bunu dergi yapayım... ...diyerek başladım ve buğday dergisi... ...yapmaya başladım. Derginin adı buğday. Buğday, evet. Buğday dergisi ama... ...nerede satılmıyor biliyor musun? Şişli, ekolojik pazarında... ...satılmıyor. <gülüyor> gel, tezgaha gel her şey yerli burada ekolojik bunlar vesel diye. Maalesef diye a, bağıranlar var. Ama metim yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Çünkü pazarda pazar kuruluşunda bir şey, pazarda standlar. Bağır, bağırma yok. Bağırma yok evet. ama Buğday dergisi var. Evet var. var. Buğday dergisi var ama Sen artık Buğday gitmiyorsun. Ama değil, Buğday dergisi öyle. artık çıkmıyor, çıkmıyor. Çünkü kağıt harcamamak için dijital çıkarıyoruz. Evet. Ya ben bu işe çok biraz karşıyım ya. Şimdi öyle, öyle ağa ağaçlar yetiştiriyorlar ki sadece kağıt yapmak için kullanılıyor bu. Evet. Bu ağaçlar sadece tüketim amaçlı kullanılıyor. Ve dolayısıyla da ben bir şey okurken hala eski jenerasyon diyelim biz kendimiz için. Bir hışır hışır etmesi istiyorsunuz. Abi istiyorsun? bu sayfanın kokusu, mürekkebin kokusu, bu kağıdın elime teması, bu kitabın eldeki ağırlığı falan. Bütün bunların olması lazım. Ben dijital ortamdan bir şey okuyamıyorum. Buğday asla okumuyor. Yani o kadar özel bir şey ki buğdayın ele alınması. Çünkü biliyorsunuz buğdayın dergisinin kağıdı da özeldi. Fotoğraf evet, seçimleri tabii, de tabii özeldi. Ki, bu Buradan e, itiraf edeyim o zaman oradaki geri kay, kayıttan silelim. E, kağıt ziyan etmemek <gülüyor> için evet. dijital yapıyoruz. Ama asıl gerçek e, paramız yok, sponsorumuz yok. Eğer tekrar eski e, bir bizi destekleyen bir grup bulursak dergiyi basmayı düşünüyoruz. Evet, e buradan seslenelim de, millet. Seslenelim. Geçmediği evet. köprüye ödeyeceği parayı buraya yatırsınlar. Evet, keşke. Şu anda dijital çok olarak takiple. çıkarttığımızda küçük çok cüzi 20-25 küsur gibi bir rakamla e, abone olunuyor. O sayımız bile çok az. Yani dolayısıyla Peki, bir şey çağrı yapalım. Buradan yapalım. Bir, evet. nereye, nereden abone olacaklar? E, www.bugday.org'da hem başka projelerimize Destek olma şansları var Hem dergimize abone olma şansları var Buğday.org da Biraz sonra projelerimizden bahsedeceğim Çok ciddi Şu anda günümüzdeki Bilmezliklerimizi Bilip işte anlayamadığımız her konuyu açabildiğimiz özellikle zehirler konusunda zehirsiz sofralar projesi. Şu anda yeniden yeni başladığımız zehirsiz kentler projesi. Ee, Birçok projeye buradan ulaşabilirler. www.bugday.org Lala şimdi aa, genelde Türkiye'de işler hep şöyle yürür. Radyo kapanır. Derler ki ah yazık oldu. Tabii. Ya yazık olmadan evvel bir el at. Aa biz... E, Laf Ni programını yapıyoruz. Joy Efendi. Ama bir de açık radyo var mesela. Ve ben her sene oranın e, destekçilerinden bir tanesiyim. Değiliz, evet. Dolayısıyla bir takım seslerin kapanmaması lazım. E, burası da kapanmaması için ...insanların biraz buna yürek açmıyor... ...ne kadar parayla mesela destek olabiliyor... ...yani biz... 10 tek, liradan bin liraya kadar... ...tabi tabi orada şöyle var... ...tabi limit yok... ...buğday derneğine bağış da var... Kartpostallar var dijital kartpostallar geçmiş olsun kart postalı gönderebilirsin doğum günü gönderebilirsin her türlü güzel özel anlarınız için kartpostallar var dijital sizin adınıza sertifika gibi gönderebiliyoruz bugday.org'da dükkan var gene üyeleri atarak söylüyorum dükkanda e, sempatik e, atalık buğdaylarımızın tişörtleri var deli bezelye Pembe domates, çok, çok güzel, güzel çizimli yani. tişörtlerimizden alabilirler. Yani karşılığı da olan, hani karşılıksız tabii tabii. bir bağış bile olmayan e, siteyi inceledikleri zaman bize destek olabilirler. Ve bu bize destek olma e, konuşması sırasında bize derken çok rahatsız oluyorum. Bunun altını çizmek isterim. Bize değil, gezegenimize, her şeyimize, dünyaya. Evet. Biz sadece bize bir hani ayarcılıkla yani Aynen. biz sadece aracıyız. Yani biz siz kendinize yardım etmiş oluyorsunuz ve bunun üzüntüsünü çok yaşadım. Şu anda 97'den bu yıla ne kadar zamandır Buğday hareketin içindeyim tahmin edin. Yani dergiciliğimden neredeyse evet, paralel. Evet, evet. O zaman bir kere daha bir tekrarlayalım. buğday.org Sevgili dinleyicilerimiz buradan lalanın söylediği gibi hepimizin destek olması gerçekten bu hareketin e, yaşaması ya. açısından çok önemli. bir, bir, bir el vermek Vallahi yani olur. Evet, bütün butlara, bu işler hayattayken, insanlar hayattayken ve gezegen elden gitmeden işte global ısınma diyoruz, yağma diyoruz, her şey elden gidiyor. Memleket de elden gidiyor aslında. Memleket evden gitmeden de Herkesin bir kere daha bir oy kullanma hakkı evet, kalıyor galiba. Bir, destek atmak bir omuz Kat... ver derler eskiden. Ahmet her şeye katılmamız lazım. Gerçekten seyirci olmanın zamanı değil. Çok doğru. Evet. Yani, Çok seyirci evet. yani seyirci olamayız. Yani küçücük kız çıkıp evimiz yanıyor diyor. Onu bir küçük işte bir show gibi dinliyoruz. Greta bir şey değildir. Greta başka türlü hislerle kendini ortaya atmış küçük bir kızımız. Ama biz söylüyorum biz diye bir şey yok hepimiz için. Hepimiz evet. Maalesef başımıza ne geldiyse zaten bu seyircilikten, seyircilikten geldi. Evet. Ya pazar için aynı şey. Pazarı sonra konuşuruz. Ha, konuşalım evet. Pazar da kıymetli bir iş çünkü. Çok kıymetli bir iş. Evet, konuşalım. Bir, bir parça giderim. Ben şimdi Hı? tam ah Böyle my sen... god diyeceğim ama parça öyle değil. Oh My oh Love. My ben love. de Oh evet. My Love diyeyim. Benim evet. çok çok sevdiğim bir şarkı. Yani ben Lal kelimesi, aşk kelimesi <gülüyor> çok sevdiğim bir kelime. Bu şarkı da gerçekten yani etkileyecek. Evet, Jackie iyi. Taras'ın. Hı -hı. Ve Cecil McClurin, Salvant'tan gelsin. Fransız Piyanist. Evet, müthiştir. Evet, evet. evet, dinliyoruz. tekrar iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Lalehan Uysal grafik eğitiminden girdik gelişim yayınları dedik biraz yukarılara çıktık Skylife dedik On Air dedik ama 97 yılına geldiğimizde de esas sanki senin gönlünde olan buğday hareketi ile, aslan. gönlündeki aslan biraz konuştuk. Bunun hemen 10 sene sonrasında da bir Şişli'deki ekolojik pazar var. Hepimizin hani, aşina olduğu, olduğu sürekli gittiği alışveriş yaptığı biz son zamanlarda bayağı kahvaltıya da gidiyoruz oraya. <gülüyor> Birazcık bundan bahsedelim. Bu çok özel bir girişim çünkü. E, buğday başlı başına hareket olarak özel bir hareket. E, ben e, yani sonunda 97'de e, sevgilimi buldum. Hani vardır ya Evet, Kadim <gülüyor> ee, Hem arkadaşlarım Birlikte çalıştığım arkadaşlarım Ailem gibi oldular Hem e, biraz önce adını geçtiğim gibi Ve sıklıkla da geçeceğimiz gibi Viktor'un e, varlığı Bu arada e, Viktor'u tanımayanlar için hemen küçük bir açıklama Viktor'un adı tamamen e, Viktor babadan gelme Baba Şili vatandaşı Anne Türk e, Baba ile annenin e, Almanya'da tanışması sonucunda Bir evlilikten Viktor adı, yoksa benden, sizden, hepimizden daha yerli ve Bodrum köylerini karış karış bilen bir arkadaşımız. Viktor'la bu dergi serüveni sırasında bir amaçlar, misyonlar belirlenirken, dernek kurmak gibi bir niyet asla olmadan hareket dahilinde ekolojik tarımın bütün e, Türkiye'de yapılabilir ve Tarım Bakanlığı'na da ekolojik tarımın e, danışmanlığı verilebilir şekilde sürdürülebilirliği ve sağlıklı gıdaya erişim e, insanlarda e, gıdanın e, seçiminde farkındalık gibi hedeflerle yola çıkmış dergi yapıyoruz bilgilendiriyoruz bilgi dağıtımı yani bir, biraz misyonumuzda bilgi, bilgi paylaşımı var biraz da hepimiz e, şehir çocuğuyuz ve bize düşen şey zaten benim dergiciliğimle e, sonradan e, meslektaşım arkadaşım olan Oya Ayman'ın da katılımıyla diğer arkadaşlarımızla donanımı aslında biraz akademisyen, biraz şehir insanı, biraz bilgi dağıtan, bilgi veren insanlar bu topluluktan bir dernek ve pazar bir mucizeydi. Ama zamanlama biraz doğru mu diyeyim onu bilmiyorum çünkü bilginin ve ilimin e, karalandığı bir düşüşe geçiriyor. Evet bir düşüşe geçtiği e, bir iktidarın döneminde böyle bir hareket yapmak olduğunda çok daha zor tabii ki. Öl, Kıymetli yapan da bu belki de. E, öyle de zordu. E, hiç kimsenin henüz e, dil dilinde e, kelime haznesinde kullanır ve hayatına geçir olmadığı kelimeler üzerine çalışmak da çok zordu. Ekoloji, biyo, organik, sertifikalı sürdürülebilirlik dahi 2000'lerde konuşulmaya başlarken siz 1997'de bir dergi büntenden dergiye dergiden derneğe dernekten büyük Avrupa Birliği destekli projelere evet. ve pazara gidiyorsunuz. Aslında bağımsız hareket ediyorsunuz. Yani söylediğiniz altta bir şey var. Yapı, bir sistem gidiyor. Dünya başka türlü dönerken biz de hiç ...vazgeçmeden o kelimeleri kullanıyoruz. Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. Derneğin adı söylediğimde bile... ...ilk başta arkadaşlarımın yadırgadığı bir tanımdı yani. Dernek hareketin içerisinde çok fazla... ...bilgi akışı olmaya başladığında... ...yurt dışından da destek almaya başladığımız sırada oldu. Yani artık tanınmaya, uluslararası ilişkilere girmeye başladığımızda... Bir fonlanma e, ihtiyacında, bir proje sunduğunuzda fonun gelmesi için sivil toplum kuruluşu olmanız gerekiyor. Derneği öyle kurduk. Ee, mecburiyetten. Mecburiyetten kurduk. Biz bildiğiniz e, nasıl şimdi konuşuyoruz. Konuşarak, yazarak, dergiyle bilginin yayılımı, yol gösterici, rehber olma. Hatta yani bu da Ekolojik Yaşın Vuru Destekleme dergisi değil de rehber gibi Bilgi. falan düşünüyorduk. Dernek kurduk. Derneğin e, projelerinden biri aldığımız destekle tarım turizm takısı dediğimiz Tatuta projesiydi. Tatuta önemli projelerimizden biridir ve ülkede e, buğdayın belirlediği kriterlerde ekolojik tarım yapan e, belirli kriterlere sahip çiftlikleri e, bir ağ içinde korumak. Onu da Tatuta diye tanımlayıp e, yurt dışından alışveriş, bilgi alışverişi, tarım turizm takası zaten bir ekoturizm gibi ama aslında tarım bilgisinin alışverişi hedef. Ekoturizm derken hani şu anda yapılan binlercesi gibi bir şey ne, asla ne, düşünmedik. E, çok da sıkıntılıyız bu konuda. Şu durumda. anda yapılan turizm çakal turizmi. Evet yani ne şu anda özür. çok sıkıntı duyduğumuz ha. bir konu. Açıklamalarımız oluyor yeri geldiğinde. Bizim e, çok güzel mütevazi ziyaretçilerimiz ha. oldu falan derken biz de tabii devam ediyoruz ya e, çiftlikleri dolaşıp amcalarımızla köy kahvelerinde oturarak falan. Pazarın kuruluş öyküsü çok sempatik. İlk konuşması Hı. Hemen onu geçeyim sonra ayrıntıya geçeriz Hadi bakalım ee, Adatepe başının Kaz tepesinde bir köy diye hatırlıyorum Çok hapsam Köyün adını tam bir çıkaramayacağım Bir köy kahvesindeyiz ee, Viktor'a hep birileri eşlik ediyor O eşlikçi o gün benim ee, Kahvede otururken Yorulmuşuz gezmişiz tarlayı falan Çay kahve içilecek Amcamızın biri Viktor'a şöyle dedi Viktor oğlum ''Biz senin dediklerini yapalım, ilaç kullanmayalım, ekolojik tarım dediğin organik tarımı yapalım, zehir kullanmayacağız ve şöyle yapacağız.'' falan. ''Peki buradan çıkan ürünleri biz nerede satacağız?'' dedi. Ben tabii bu soruya hazırlıklı değilim ama belli ki Viktor çok hazırlıklı şöyle dedi. ''Amcacığım hiç üzülme biz pazar kuracağız.'' Benim yani evet. bu sıradaki surat ifademi yüzümden çıkan ateşi size anlatamam. Çünkü zaten beş kişi miyiz? On kişi miyiz? <gülüyor> yani şöyle düşündüm. Ben pazar kurma e, şeyindeyim. Birden kendimi yani, bir pazarın ortasında hissettim. Pazar hissi ne güzeldir ya. Ben hala çok severim. Evet. Kan. Yani e, muhtelif yerlerde pazarlar var. İstanbul'da kurulan ve şehir dışında kurulanlar da var bildiğim. İzmir bölgesinde. Geber evet bölgesinde. evet. ...hep onlara giderim ve mümkün olduğu kadar sabahın çok erken saatlerine evet, evet, giderim. Evet. Orada da epey fotoğraf çekerim. Bir de benim fotoğraf tarafı var, hobim. Orada böyle çok inanılmaz yaşanmışlıklar, güzel ışıklar... ...o sabahın tezgahlara kuruluşu, insanların neşesi... cıvıl cıvıl. Şimdi ben anlatınca bakalım nasıl gelecek <gülüyor> size kurma aşaması. Çok güzel gelir. Pazarlar kıymetli ama maalesef... Bir de pazardan yataktan çıkmayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Yani pazarlar da çok şekil değiştirdi ama tabii ki şişideki ekolojik pazar hala kurulduğu bir ilk. E, iyi niyetle kıymetle devam ediyor. Hani biz başka pazarlara da gidiyoruz. Belediyenin bir şeyi oldu mu orada çok bir şey bir evet, evet Evet evet. Anlatmamı ister misiniz yoksa? Tabii tabii. E, canım, e, canım. Şöyle e, o tarihi an e, yani bana doğru geleceği çok belli olan an benim için çok yani belki en çok buğdayda çalışırken yaşadığım stresli dönemin başlangıcı oldu. Çünkü biraz bana bilmediğim bir şey gösterecek. Yani daha önce pazar kurmadım ki hani buğdayda geçerken Skylight'tan dergi yaparak geçmiş bulunuyorum evet. gördüğünüz gibi. Dernekte de aktif rol almayacağım. Ne olacak dernekçilik falan bildiğim yok. Ama sivil toplum kuruluşunda dediğim gibi profesyonel gönüllü olabilirim. <gülüyor> Hepsi çok kolaydı ama pazarda bana bir rol düşeceği çok belli iken e, ve ne olacağını da bilmeden bir e, panik atak yaşadım. Viktor e, bir şeyi oldurma e, konusunda e, mucizeleri e, gökten yağmur gibi yağan bir arkadaşımızdı. Çok e, şey e, oldu. Yani böyle denk denk gelerek falan. Çok uzun sürdü. Bu konuşma sırasında kurulmadı pazar. İlk pazar o köy kahvesindeki pazarda kuruldu. İkinci pazar A, benim... Kaz Dağları. Kaz Dağları'nda bir şey kurdu Viktor. Amca biz <gülüyor> sana pazar kuracağız dedi. Bitti. Orada <gülüyor> bir. Oradan geldik İstanbul'a. Benim evimdeki e, ...ofisimiz yoktu... ...ve böyle evde... E, ...buluşmalar oluyordu... E, ...benim evimdeki çalışma masasında bir kurduk... ...ikinci pazar orada... ...üçüncüsü her belediye konuşmasında... ...her belediye başkanının... ...masasında kurmalısın... ...anlatacaksın adama... ...yani bu iki yıl oluyor... ...yani pazar şu anda 16 ise... ...16 yıllık pazarsa... ...benim için 18 yıllık... Yıldır. ...ve en sonunda... E, ...çok fazla... E, Başka alanlarda yaptıklarıyla eleştirilse de e, bu konuda çok büyük destek aldığımız Mustafa Sarıgöl Sevim. inandı bize. O günah çıkartmıştır kesin. O zaman çok fazla e, o zaman şey çok fazla yoktu, gün... yok. çok fazla günah yok. Yok yoktu. Be, yoktu. Yani... Sonradan gireceklerine dair çıkartmıştır. Hiçbir fikrim yok. Eşim. Ama şunu şunu itiraf edebilirim. E, yani e, bir saat anlattığımızda oldu. E, i̇ki üç kere gittiklerimiz de oldu. Ama Sarıgül ikiletmedi bile. Yani uzun cümleler bile kurmadık. Sadece bize dedi ki e, burada burada böyle bir alan var. Orada bir halk pazarı kuruluyor. Gidin bakın kurun. Bu kadar. Yani nasıl kurarız nasıl ederiz gibi bir şey olmadan direkt yani. E, ve e, çok uzun bir süre bir şey sürdürüldü birlikte. Yani bu. E, Belediye ile birlikte. Evet. Çünkü bunu belirtmemde yarar var. Çok kişi bizim buğdaya telefon açıp veya mesaj atıp ya da arayarak bizim burada da pazar kurar mısınız, kurabilir Hı. misiniz gibi taleplerle karşılaşıyoruz. Bunu burada belirtmek istiyorum. Bizim pazar kurmak hiçbirimizin yetkisi yok. Pazarların yetki alanı yerel yönetimler. Hı. Yerel yönetimlerin dahilinde iş, işin iş tanımında pazarlar. Dolayısıyla... Ee, Sarıgül'ün açtı bu güzel yolda e, gerçekten çok motive ediciydi. Ve o e, gittiğimiz halk pazarı adı altındaki yerde e, 16 yıl önce ne bir gökdelen ne şu anda gördüğümüz bomonti orası, semti tabii. yoktu. Bambaşka bir çehreye bürün. Evet. E, orada bir cumartesi işte sizin pazar, pazar günde antika, antika pazarı, pazarı Antika pazarı bizden sonradır. Ve antika pazarından önce de bizim pazarımızla birlikte yapılaşma başlıyor ve bir semt doğuyor yani yeniden evet orası bir... ya işte bak oldu. derginin hikayesi gibi aynı aslında biliyor musun gene orası böyle biraz popüler ve bir insanların geldiği bir evet. yer olmaya başladı anda ben kaçarım o <gülüyor> dolarlar tekrar yukarıdan aşağı inmeye başlıyor yani ve bunu... çıkarılan günahlar boşa giderek İşte öyle maalesef tekrar yani ben günaha giriliyor sormak istiyorum yani o pazarın geleceği inşallah aynı hızlı devam edecektir. Çünkü çok yani orası e, şu, kıymetli bir yetmiyor ara, tabii ki. alan Yetmiyor. O yüzden Kartal'da var e, ikinci bir pazarımız. E, yine buğday.org'da ekolojik pazarlar adı altında e, bir link daha var. Yani başka bir web sitesine yönlendirme var. Orada da buğdayın denetlediği başka pazarların hı hı. adresleri, kuruluş günleri ve e, yerleri hepsi yazılı. Yine boday.org adresi göstereceğim. Tek bir pazarımız yok. İstanbul'da bile iki tane i̇ki var. İki tane var evet. Kartal var evet. Leal ben şimdi bir şey soracağım. çok Bu benim değil de daha çok bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımın da merak ettikleri. Ben sorayım konu. mı soruyorum? <gülüyor> Sor. Organik bir oradaki ürünler. Gerçekten. Ha. Evet şimdi o tarafına çok takılmıyorum. Soru, soru bu. Evet soru buna yakın bir soru. Şimdi üstünden uçak uçan bir yerde yetiştirilen hiçbir şey benim için organik değildir. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi ben bunun haricinde başka tarafa gideceğim. Bilmem ne ablanın çiftliği diye bir yer var. Bilmem ne amcanın çiftliği diye. Ve burada böyle aa, benim çocukken gittiğim pazarda böyle eciş şeyler vardır. Artık bunlar satılmaz. Kenara bir yere ayrılır. Bu tip sebzeler ve meyveler artık böyle iyice meyve ve sebze şeklini kaybetmiş ürünler. Satılıyor Ve bunların adında ekolojik deniyor. Organik. Orga pardon. E e organik deniyor. Keşke ekolojik dense. Evet, organik deniyor. deniyor. Yani ben bunların hiçbir adresinin tabii organik olduğunu inanmıyorum. Benim gibi de bir sürü inanmayan insan var. Bu nasıl konuda, inanırsınız? Nasıl inanırsın bu konuda? bir? Yani bir şey salatalık ne kadar yamuksa o kadar mı organiktir kardeşim? Diye bir soru soruyorlar bana. Ben de üzerinden uçak uçan bir aa, arazide yapılan taramın hiçbir zaman organik olmayacağını söylüyorum onlara. Şimdi söyleyeceğim şeyleri dinlediğiniz zaman aslında pazar kurmamızdan daha zor olanın pazarı denetlemek ne? olduğunu evet. ve pazarın ilkelerini belirlemek olduğunu anlayacaksınız. Biraz ayrıntılı. İsterseniz bir e, parça girip devam Olur, bir edelim. Ara, bir ara verelim. Çok sıkıntılı Çünkü uzun uzun bir sorularım şey. sorularım var bu konuda. Evet. Arvild Anderson'dan Gelsin. geliyor. Evet. Hyperborean. Nedir hikayesi? Valla ben yani... Bir kısa olsun lütfen. Nordik e, caza e, sardırdığım zaman e, çok gerçekten e, hayranlıkla dinledim kendisini. E, i̇nanılmaz bir bas, çok duygulu bir bas e, ve çok istedim Türkiye'ye gelmesini. Fakat fazla seyahat etmeyen bir müzisyenimiz. Türkiye'yi anı... ona götürmüş. Evet, belki yani bilemiyorum. <gülüyor> ben ama en de sonunda iyi bir çok güzel bir Marantz CD'yi şey yaparak ne derler. Ya tamam bu yeter deyip albümlerle yetiniyorum <gülüyor> güzel bir amfiyle. Peki dinliyoruz o zaman. Thank you. iyi akşamlar sevgili Laflıcaz dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz bu akşamki konuğumuz sevgili Lalehan Uysal e, Ahmet'in bir sorusu vardı bir önceki e, parça arasından önce işte yediğimiz organik diye bize lanse edilen ürünler hakikaten organik mi e, buna ne kadar güvenebiliriz ben de bir bir süre City Farm'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştım <gülüyor> yıllar önce e, orada da hep bu soru bana gelirdi gerçekten yani bunu kestirmesi çok zor. Yani sen biraz önce bir örnek verdin işte üstünden uçak geçen. Gelç evet. artık üstünden uçak geçmeyen hiçbir yer kalmadı dünya üzerinde ama i̇şte üstünden uçak geçiyor. Yan bahçesinde <gülüyor> ilaçlanıyor senin işte evet. Ne kadar yani organeye güvenmek lazım herhalde ilk ağızdan. bunu ancak senden alabiliriz. Ben yeterince bir açıklık getirebilirim diye umuyorum ama yine adres olarak göstereceğim sitede bütün bu bilgiler var. Yani organik ürün neye denir, organik ürün ne değildir, ee, şişli organik pazar nasıl denetlenir, ee, neden oradakileri kabul ederiz, neden etmeyiz dışarıdakileri. Bütün açıklamalar bizim web sitemizde yine bulabilir e, tüketiciler, ilgililer. Bir şey ee, sorayım mı arana? Tabii. Bir parantez çok kısa. Organik politikacı var mı? Evet. Yani benim bildiğim yok ama Almanya'dakiler uğraşıyor ve çok umutlu bir şey oldu geçen Almanya seçiminde. Cüneyt Özdemir Tarım Bakanı oldu. O yüzden hani net Türkiye'de şu diyemem ama işte mesela Tarım Bakanımızın şu andaki Tarım Bakanımızın yardımcısı... Ayşin Işıkgece hem e, TİGEM'de, Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Hem özel sektörden geldi. Metro, Karfur falan üzerinden. Son derece hakim. Şeye. Tarım Bakanı ama geçenlerde kepek ekindi yoksa. Yani ben politik anlamda e, bir e, yasa koyucu politikaya e, kanun e, düzeyinde e, destek verici bir sivil toplum kuruluşu şeyinden geliyorum. Nelerler? Geleneğinden geliyorum ve mesela pazardakini pazarda bunu başardık. Zehirlerde başarmaya çalışıyoruz ama politikayla e, sivil toplum kuruluşunun yan yana e, yürüdüğü bir zemin e, dünyada da çok e, zorlu. Olsun yani değil, evet. olan yani o yüzden hani böyle Türkiye bazında demeyeyim ama bunu dünya bazında e, tarım politikaları e, çok fazla e, Şeyin cebine dokunduğu tabii için ki, ki. E, burada sivil toplumun kuruşunun gücü yetmiyor şu anda hala yasak e, öldürücü tanımı altındaki pestisit dediğimiz zehirlerin tarım zehirlisi dediğimiz ilaç denilen tarım ilaçları denilen ama bizim tarım zehri diye tanımladıklarımızdan hala kota e, şeyinden ya da depoda çürüyüp yok olacağı niyetiyle izin var. var. Yani bu konuşmanın gittiği yer çok sıkıntılı. O yüzden oraları siteye bırakıyorum. Yani web sitesinde bütün bunlar var. Yani özellikle zehirsiz sofralar projemizde... Ne güzel Hangi şey zehirler, ya. hangi zehirleri yasaklatmışız bir dernek olarak... ...bir dernek olarak düşünün sivil toplum kuruluşu olarak... ...arkamıza 90-95-100 küsur sivil toplum kuruluşunun imzasını da katarak... ...kolektif bir karşı duruş projesi şey, zehirsiz sofralar. Bunu yapmak... ...sizin söylediğiniz yerde çok önemli... ...yani bu, bu isterse... ...yanlış politikalar uygulasınlar... ...ama bunu... E, ...beceren bir sivil toplum kuruluşu zinciri var... Evet. E, ...burada... ...zehirsiz önce... ...pazara dönersek pazardan sonra geliyor... ...bütün bu projeler... ...çok büyük bir emek var... ...öncelikle şunu söylemem gerekiyor... ...buğdayın denetlediği pazarlarda... ...altında %100 ekolojik pazar... ...ve e, marka tanımı olarak tescilli bir marka, %100 ekolojik pazar logosuyla birlikte NAR o e, bünyede, o alanda organik olmayan ürün mümkün değil. Çünkü sözleşmemiz gereği. Hem yerel yönetimle böyle bir sözleşmemiz var hem bizim yerel yönetimle öyle bir talebimiz var. Yani sen de ziraat mühendisini göndereceksin, ben de ziraat mühendisimi göndereceğim ve bu alana organik sertifikalı olmayan Hiçbir ürünü almayacağız diye bir şeyimiz var. Pazar e, manifestosu. Manifestos. Bu manifestolar uygulanır mı uygulanmaz mı? Nerede uygulanır? Uygulanamayabilir. Ama buğdayın denetlediği yerde tek görevimiz bu olduğu için güvenerek buğdayın denetlediği pazarlardaki ürünler organiktir diye altına imzamı atıyorum. Çünkü e, kuruluşundan bugüne o manifestolarla kurduk. Denetleme e, sistemimizi anlatırsam program yetmez ama çok kısa geçeceğim. Uçak, yanındaki zehirli e, komşunun bahçesi. E, asfalt, çok işlek bir E5. Bütün bunların e, sertifikalanma sürecinde buğdaydan da önce sertifika kuruluşları var. Sertifika kuruluşu bunu zaten ona organik tarım ürünüdür sertifikası vermiyor. Evet. Yani Ahmet'in rahatlayacağı yer burası. Evet. ...senin pazardan aldığın üründe... ...yan komşunun zehiri geçtiğinde... ...ve bizim pazarcımız... ...ki başımıza geliyor... ...bizim pazarcımız, bizim üreticimiz... ...bizim derken buğdayın... E, ...zinciri çatısı içerisinde, altında çatısı olan. altında... ...pazara gelen üreticimizin... ...komşusundan gelmiş zehirden... ...ya da gökyüzünden... ...ya da bazen bitkinin kendiliğinden... ...olan evet. brokoli... ...çıktı brokolide... ...ve hemen... E, sertifika kuruluşu birinci derecede sorumlu gidiyor ve e, bakıyor hiçbir şey yok zehir yok bir organik tarım yapıyor adam var ama uzaklaştırma alabilir pazardan çıkartılabilir zehir tespit edildiği zaman organik sertifikayı veren kurum dahil olmak üzere sorumluluk sahibi. Aynı şekilde Stifarm'dan bahsettiniz dışarıda kapalı paketli ürünler alıyorsunuz. Yapacağınız şeyler var etiket okuma. Etiketlerin üzerinde Tarım Bakanlığı'nın organik sertifikalı evet. logosu vardır. Onun yanında başka bir sertifika sertifikasyon avuşunun, kuruluşları. Ekosert, evet. oldu bu İsviçre, Almanya bir yani eskiden 13'tü. Düşünebiliyor musunuz? Pazarı kurduğumuz yıllarda 16 yıl önce diyelim. 13 taneydi. Şu anda daha fazla. Zaten buradan organik sertifikalı ürün gönderiyoruz dışarıya. Hepsinin denetimi sertifika kuruluşları başta olmak üzere Tarım Bakanlığı ikinci derecede denetlemek üzere yapılıyor. Ama sizin ecüş bücüş diye tarif ettiğiniz, ay bu zaten eciş bücüş öbürü hormonlu gelin pazara pırıl pırıl şeyler bulursunuz. Kabaklar, üzümler böyle iri iri filan. Kadın diyor ki alışveriş yapan müşterimiz geliyor diyor ki e, bunlar hormonlu diyor. Baksana kocaman kocaman diyor. <Gülüyor> Tohum farkı. <Gülüyor> Tohumdan, topraktan, havadan Hormon başka bir konu. Lala, bir de şöyle, ee, 20 senedir öyle bir yalanla idare ediliyor ki memleket. En büyük problem Türkiye'de insanın, kimsenin kimsenin söylediğine güveni kalmaması İnancı meselesi. Kalmadı, evet. Yani aslında bir sürü insan doğru bir şeyler de söylüyor. O kadar çok yalan içinde büyüdüler ki artık belli bir jenerasyon. Biz bile artık ya 8 senedir televizyon seyretmiyorum. Düşünebiliyor musun? ...enerjimi aşağı çekmesin... ...ve yalan bir şeyler dinlemeyeyim diye. Evet, yani, yani Her şeyi şüpheyle evet, yaklaşmaya... ...şüpheyle yaklaşıyor insanlar. Ee, bir, hakikaten güven duygusu... ...çok çok... ...sarsılmış durumda. Burada güven ve... ...hatta bir tescil... ...olmayı hedefliyoruz ileriki günlerde. Yani siz... ...gördüğünüz zaman Tarım Bakanlığı... Eko sert. Ayrıca bir buğday damgası da yani buğday ekolojik işimi destekleme derneği ekotesten geçirmiştir, görülmüştüre çabalıyoruz. Ama bu güvensizlik ortamında çok tercih ettiğimiz bir hani e, kaynak yaratma değil bizim için. Biz daha farklı kaynak yaratmalara yöneliyoruz. Çünkü bu güven duygusunu biz 2-3 günde e, yerine getiremeyiz. Sanlarız. Şu anda e, çok ciddi yıpranıyoruz. E, ...postlarımızın sosyal medyada... ...postlarımızın altına... ...kiraz yazmışsınız... ...Mayıs, Mayıs'ta çıkmaz kiraz... ...limonu şunda yazmışsınız... ...bizim orada limon bu... ...altında yazıyor diyor ki... ...bu verdiğimiz mevsim takvimi... ...mevsimine göre ürünler takvimi... ...genel bütün coğrafyayı kapsamaktadır... ...dolayısıyla hani o gözle dikkate alın deseniz de... ...o küçük puntolu şeyler okunmuyor... ...ya da şu, şu ciddiye alınmıyor... ...kahvaltıya... E, kahvaltı konusu pazarı kurma konusu çok enteresandır Hı. kahvaltılar benim fikrim e, bir <gülüyor> e, buğdayın başına açtığım bir beladır <gülüyor> çünkü denetlemesi zor bir iş biliyorsunuz abi, gıda evet. ama o olduğu için pazarımız bugün son derece e, popüler evet. bir şeye girdi çünkü ben inanıyorum damağa dokunmayan e, ruha dokunmuyor doğru. Çok doğru, evet. çok doğru. devam etmek isterim ama isterseniz bir ...para verelim mi, edeyim mi? Ben çok kısa bir şey soracağım <gülüyor> parçaya gitmeden önce. E, yani işin ekonomik boyutuna baktığınız zaman... ...özellikle hani yurt dışındaki organik olmayanla organik arasındaki fark... ...zaman içinde içerisinde daralıyor. Bizde bunu çok gözlemleyemiyorum. Yani hani Organik olmayan bir ürünle organik ürün arasındaki... Fiyat farkı hakikaten çok var. Ve dolayısıyla hani Farmın bir ürünü almaya Kalktığınız zaman veya herhangi bir organik ürünü Almaya kalktığınız zaman çok ciddi bir Üstüne sürüşarj ödemek Hı -hı. durumunda Kalıyorsunuz. Bu ileride e, talep bu azalacak evet, tabi, tale tamamen taleple talep ilgili, ve ilgili. Bir, şey bir de şöyle bir e, Gerçeklik var. Ee, söyleniyor ya işte lojistik dediğimiz bu karbon ayak izi konusu. Yani sen hala e, Ana, Anamur'dan yani güneyden muzu e, getiriyorsun. E, Marmara'daki ...şey seni beslemiyor yeterince... ...yani muz yemeğim... ...şey mesela avokado... ...biliyorsunuz Antalya'da çıralı da var... ...hepsi bir kargo ve bir getirme... <gülüyor> ...süreçleriyle Korkunç birlikte... ...çok maniyetler yükleniyor... ...ondan sonra siz zannediyorsunuz ki mesela... ...adam böyle parmağını şıklatıyor ...Antalya'dan bizim pazara... ...geliyor... ...anlattı ya Ahmet işte... ...sabah erkenden gel, gel gelindiğini... ...ben dört yıl pazar projesinde... ...inanılmaz bir e, ki, kurumsal kimlik oturtarak çalıştım. Yani logo, e, örtüler, tezgahların duruşları ve e, grafik tasarım. <gülüyor> <gülüyor> e, ve şöyle düşündüm, ahşaplar yaptıracağım... ...ve belediye onları ödeyecek, biz onları bir dükkana koyacağız... ...dolaba bir şeyimiz olacak, ambarımız... ...ben her cumartesi çıkartacağım onları... ...evimizin misafir odası gibi pazar kuracağım zannettim. Ve e, tabii ki çok ciddi bir e, bilgiymiş. Dergi öğrendim ya ya da grafik öğrendim ya... ...pazar kurmayı öğrendim. Beşiktaş Pazarında limoncu bir amcayla... ...teşviki mesai yaptım, rahmetli oldu şimdi... Yani var ya eğitimde bir sürü isim. Bir tane yani de Limoncu bir tane amcamız de limoncu var. Var yani, ne güzel. Dedi ki bana "Çocuğum sen böyle kurumsal renk turuncu ve yeşil istedin buğdayın renkleri. Buğday Derneği'nin kurduğu nasıl olur kurumsal renkli olur. Yapamazsın dedi. "Pazarcıların rengi mavidir." dedi. O çivit mavisi evet. tezgahta olacak ve ikide bir de dedi böyle stand falan gibi kelimeler kullanıyorsun." dedi. "Oğlusu dedi fuar değil." dedi. Yeni nesil pazar. Onların adı tezgah dedi, tezgah. tezgahlar dedi yaptırılamaz. Yani ben yaptırmayı düşünüyorum ya, o tezgahlar 40 yıl kullanılır, yağmura çamura dayanıklıdır, birbirinin sırtına böyle böyle Day, dayanır evet. ve bırakılır <gülüyor> gidilir, yağmurda da kalır, e, karda, da kalır. Ve, karda da kalır ve örtüler hep mavidir çünkü... ...tabii çok şaşırıyorum bir renkle ...çalışan grafik tasarımcı olarak... ...neden mavi ya... ...yani turuncu ne güzel olacaktı pazar... <gülüyor> ...diye böyle... ...dedi güzel. ki doğada çünkü dedi... ...maviye yakın hiçbir meyve sebze yoktur... Yok. ...ondan dedi. ...bak hiç böyle düşünmemiştim... ...ne kadar enteresan bak evet... ...hakikaten enteresan... Evet. ...sertifikası olan... ...organik ürün sertifikası olan... ...bir kurum tarafından denetlenmiş... Etiketinde Tarım Bakanlığı ve sert ve kuruluşun damgası olan ürünler organik üründür. Organik ürün sözle, doğalla, natürelle ifade edilemez. Natürel, doğal kelimeleri organik tarım ürünü değildir. Doğaldır, çiftliktir, arkadaşınızdır, Tabii. yersiniz, kullanırsınız, eciş bücüş olan her şey organik değildir. Değil bu mi? net organik ürün sertifikalı olmalıdır ve etiket okumanızda Tarım Bakanlığı ile Organik Sertifika kuruluşunun etiketleri damgaları olmalıdır. La bir de ben de çok seviyorum biliyor musun? Görüyorum işte o şeyde marketler gezen tavuk. O lafı <gülüyor> duydugum <aynı> zaman bayılıyorum <gülüyor> yani. gezen tavuk. ...ne kadar gezdiği ve nerede gezdiğin hiçbir <gülüyor> önemi yok. Şey Apple Watch koyuyorlar onun o şeyi var böyle. Kendi ekseni etrafında Sırda dönüyor. Kendi <gülüyor> ekseni ad, etrafında at, dönüyor. Attığı adım sayısını hesaplayan <gülüyor> şeyleri var boynunda. Gezen evde. tavuk. Peki. Az gezelim tavuklar gibi gezmeyelim. Evet. Kafası kesik tavuklar gibi. Aynen. You might say. Evet yine çok keyifli bir parça. Ee, Sevgili Hale Han'ın seçtiği parçalardan o bir tanesi. Ee, Silselen desen. Bir, Buge. Buge. Buge'den. Buge Vesiltoft'tan. İstersen çok kısaca bir hikayesini alalım senden. E, yani e, tabii ki e, Norveç hatta biraz hafif elektronik de düşünürseniz. Buge e, bir numara evet. benim için. E, Oslo'da e, aramızda böyle yarım mesafe yarım, yarım metre mesafeyle yarım dinledim. Gezen tavuk Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dostluk yaptım. Çok çok değerli bir e, müzisyenimiz. Yani ben yani şey siz e, bu albümünü dinliyorum. Yuma Seyin'in olduğu albüm. Evet. E, saatim alarmında bu şarkı. Süper. Saatimdeki alarm. Süper. O Sabah uyanma müziğim. Ne güzel. Güzel. Çok güzel bir müzik hakikaten. Seçkine sağlık. Yumaç Seyi diyelim. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilere müthiş bir program gidiyor bu akşam Laala la, uysal çok teşekkür ederiz. Ben bile program içinde kendimi kaybettim öyle değil mi Atilla? <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz a arada, için. Çok, çok arada böyle vallahi gerçekten ama çok heyecanlanıyorum, çok değil, heyecanlanıyorum. değil mi organik evet. konular geçince? Evet evet organik dedik pazar bile o senin aşkına Evet o yani. evet evet öyle daha neler var şimdi geliyor? Geliyor değil mi organik dedik? pazar dedik buğday dedik. Evet. Bu buğday yukarıdan vahiy yoluyla inmedi. Evet, Bir de bunun tohumu var. Aynen. Ne diyoruz? Buğday tohumu, fotoğrafçılığı var. Hikayesi var. Ey vallahi sormayacaktınız bana o bu çok <gülüyor> fena. Bu sonra ne? Sakladık onu. yani sonra sakladınız. Bu da aslında en başı. Yani hani bu sona kalan hayatımın dedi ki hani e, buğday senin e, aşkın. Ee, evet hani tabii yayıncılık çok anlamlı bir, bir şey yani seçtim dergileri severek yaptım fakat bu da evet dernek bu da hareketi e, beni, beni ifade yani hayatıma denk düşen bir şey bir hareket. Arkadaşlarım da öyle hepsiyle kurduğumuz ilişkiler öyle ailem benim fakat şimdi bu ailede şöyle bir şey var herkes çok çalışkan. Birisi pazarın e, sabahın köründe gidiyor. Pazarı denetliyor. Diğeri kırsalda yaşamayı seçip şehir hayatını bırakıyor. E, ne bileyim Viktor e, uğruna e, uykusunda kaybettik. Yorgunluktan koştu koştu. Yani herkesin... burada ona da selam söylüyor. Evet evet dinliyordur Viktor. E, Viktor bir şey daha yaptı. Hepimize bir tohum attı gitmeden. Ve biz e, Viktor'umuzu toprağa verirken şöyle bir... E, Küçük paketlerde tohum karışımları verip o paketlerin üzerine de e, attığın tohumları yeşerteceğiz Victor demiştik. Ay canım benim. Çok anlamlı hikayeler. Böyle giderken e, herkes de bir tohum bıraktığını hissettim ben. Yani e, Oya kırsala yerleşti, tarım yapmaya başladı. Zehirsiz kentler ve zehirsiz projeler için e, eski e, şeydir... ...ağ takımından gelmedir, belgeselcidir, koşturmacı bir gazetecidir... ...belgeseller yapmaya başladı. Bunları da bulabilirsiniz buğday.org'da. Lale aklıma ne geldi biliyor musun? Zehirsizlikten bahsedince. Ya bizim çocukluğumuzda senelerce marshall yardımıyla bir sütler geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vita yağları geldi. Yedik afiyetle. Hepsini yedik. Evet. Hiçbir şey olmadı, ölmedik. Vallahi biz alışkanlığı ölmedik alışkanlığı ama... ...bak biz onlar. ölmedik ama... ...bu... Daha çok yiyenler, IQ'su daha düşük olanlar oldu. Ve onlar çoğunlukta olduğu için bizi yönetenler oldu bugün. Maşallah şeyine bağladım diyorsun. Bağladım maşallah. <gülüyor> yağlara bağladım. Boşumuzda e, zaman geldikse çok, O zaman çok iyi bir şey şu anda yedikleriyle de güzel bir e, nesil geliyor demektir. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Geliyor, Pazar geliyor, konusunu e, böyle kapatayım. Çok motive edici. Bu pazar kurulduğunda size söylediğim son cümle o hani var ya damağa dokunmayan, ruha dokunmuyor. O yüzden kahvaltılarda peynirler koyalım, meyveler, sebzeler koyalım, laf. tatsınlar evet. ki insanlar damaklarından girsin. Bu organik ürün nasıl lezzetliymiş görsün ki girip Neymiş, içeride anlasın. alsın. Ve şu anda sizin biraz önce söylediğiniz gibi Atilla e, kahvaltıya gelen insanlar vardı, var ve onlar üçüncü nesil çocuklar büyütüyorlar. Tabii, doğru, önce evet. yanlarında ellerinde çocukları geldiler. Tabii. Sonra ikinci çocukların hamile kaldılar. Aynen. İkinci çocuk arabada, üçüncü elinde diğeri karnında. Üç nesil pazarda on altı yıldır büyüdü. E, Bu çok önemli bir şey. Eğer şey, eh, Ahmet'in dediğine bağlarsak o zaman bu kuşakta ekolojik pazardan beslenen bir kuşak. Çok doğru evet. Yani ben Acayip hatırlıyorum bizim oğlan hani biz arabayla yani araba demiyorum ama elinden tutup götürdüğümüz zamanlar orada kahvaltı ettiğimiz şimdi alışverişe gidiyor Tabii. yani. yani çok benim için dört e, yıl e, bir dergiyi matbaaya verip dergiyi matbaaya verdikten sonra Onur Hava Yolları dergisini ne bileyim son hafta Ayın iki haftası sabahın köründe pazara devam ettiğimi, üçte oraya gittiğimi hatırlıyorum. 03. Denetleme öyle başlıyor. O yüzden hani benim için çok büyük bir gurur kaynağı orada üç kuşak büyümüş olması. Düşün. Ama e, bana Viktor'un attığı tohumun pazarı denetlemek, pazarı sürdürmek olmadığını anlayacağım birazdan. Şöyle bir sahne oldu. Bir baktım herkes bir şey yaptı. Viktor kaybedeli 3-5 yıl oldu. Herkes e, belirli bir yere oturdu bu da hareketinde. Bir tek ben toprak bilmiyorum. Ekmiyorum, yemek yapmıyorum. Mutfak yok, toprak yok bende bir şey olması lazım. Bende ne olacak yani bir şey olarak dönüşmedi. Yani sadece kreatif gözü olan, kreatif derneğin kreatif insanı. Her şey soruluyor. Şunu şuraya mı koyalım? Bu logo böyle mi olsun? şu Ya da dergi yapacağız. Şunu yapacağız. Projelerin bütün o görsel hikayeleri. Anasını satayım. Sen de fotoğrafını çek doğumun. Hmm. Birden şöyle bir şey oldu. <gülüyor> ee, bütün bu projelerimizin başında, her şeyinde pazarı da, tatutayı da Tuğdayı da besleyenin, hepimizi de besleyenin, her şeyin başının tohum olduğunu e, kabul edip Yaşasın Tohumlar diye bir projeye giriştik. Yaşasın Tohumlar projesinden önce de her gittiğimiz yerde, o bahsettiğim var ya e, amcalarla kahveler doğdurumda, her dakika tohum geliyor gündeme. Fakat herkes alıp bir şekilde yine bunu ekiyor, yeşertiyor, biri alıyor, yemek yapıyor, ben de gene bir şey şiçarım. En sonunda şöyle bir şey oldu. Ben bunları Ahmet'in biraz espriyle söylediği gibi e, çekiyorum fotoğraflarını. Çünkü ekmediğim ve yemek yapmadığım için birdenbire fark ettim ki e, gerçekten onları koruyamıyorsun da. Çünkü ya e, koruma şartların uygun değil, küfleniyor ya bir şey. Hı. Ve e, birden e, bu e, hani böyle bir sıçrama olur ya zaman sıçraması uzay hani kara deli Ben bir kara deliğin içinden zınk şeye gittim. Anneanne, babaanne, anne. Viktor sonra geliyor. Çünkü bizim evde 3 tane kadın, bir anneanne, bir babaanne, bir annem tohumcu bunlar. Anneannem e, cepli elbiseler olmadan giymez. Bütün ceplerinde, çaputların içinde sebze mi, e, tohumları topluyor bahçeden. Babaannenin orman sandığım küçücük bir bahçesi var. Orada bütün çiçeklerin tohumları toplanıp bize mangalda yaptığı kahvenin külünde tohumları saklıyor. Annem acayip fanta fantastik bir kadın babamın ona getirdiği böyle Fransa'dan broşları çıkarıyor kutuların içine tohum <gülüyor> böyle Ayşe, acayip bir şahane. kara delikten <gülüyor> gittim yani bu ıı, süreç yani bulma süreci e, çok yeni 10. sergimi açtım Beaumonti e, adada 10 sergiden geriye gidersek e, 6 yıl diyelim ilk sergimi de Oxford Üniversitesi'nde bir tohum sempozyumunda açtım e, nerede babaanne anneanne niye unuttun onları ve birden böyle bir hepsi e, bir puzzle'da son kare Viktor'un attığını tohumları yerleştireceğiz sloganıyla birlikte pat diye bu fotoğrafların e, sahneye çıkmasına e, fırsat tanıdım radyoculumdan bahsetmiştik hatırlarsanız evet, evet, evet burada konuşmadık ama radyoculum da öyledir yani birdenbire anlatma konuşma duygusuyla radyonun bana çok uygun olduğunu e, hissetmiştim birdenbire tohum o, o ve şu fotoğraf anda herkes hissediyor. Evet, evet çok güzel bir şey değil mi? kesin Radyo. şimdi tohum deyince gerçekten özellikle hani bu tohum fotoğraflarını bizi bu akşam dinleyenlerin hepsinin senin çektiğin fotoğrafları bir şekilde görmesini yani sergilerde tabii ki görmesi çok daha kıymetli ama işte Instagram olur veya sosyal medyada da yerlerde hesaplarım. görebilmeleri çok kıymetli. Çünkü tohum yani tohum kelimesi zaten çok güzel bir kelime ama senin çektiğin fotoğraflar o tohumları ...apayrı güzelleştiriyor. Yani bu, bunu nereden görsün insanlar... ...sosyal medyada? Bunu söyleyeceğim. Ee, bu bulunabilir her yerde açık hesaplarım ama... ...esas konu... ...işte tam e, ilk başta konuştuğumuz eğitim var ya... ...hani grafik eğitimi... ...bir sürü insanlardan bahsettik... ...sonra Viktor geldi falan... ...ve tam burada oldu işte. Şimdi... ...bütün e, aldığım eğitimlerin sonunda... ...hepsini bir palto çıkarır gibi üstümden... ...dergiciliği, grafik tasarımı... ...aklınıza gelebilecek her türlü... ...kreatif direktörlüğü, sanat yönetmenliğini... ...ne konuştuysak... ...radyoculuğum da var, radyoculuğumu... ...hepsini sıyırarak şöyle bir titrim oldu... ...tohum gözlemcisi... ...çünkü ben... E, ...tabii Ahmet soracak... ...bu soruyu, ilk tohum fotoğrafını ne zaman... ...çekiyor? Evet, kesin. Soruyor musun? geldi cevabı. Evet. İlk tohum fotoğrafımı arkadaşlar... ...ben aslında... Fotoğraf makinesiz çocukluğumda anneanne, babaanne ve annenin bu kutularında, bahçelerinde, ceplerindeki çaputlardan çekmişim. Birden bu bilgi... Kartı e, arkaya ha. hafızaya. Bütün o hafze kartı arkada bir kara delikten geçip ona varıyorsun ama a, oradaki beslendiği yer yani tohum gözlemcisi dediğimiz gözlemden gelen, gözden gelen dedim ya mutfak yok, toprak yok. Bende ne var? Sizin de bildiğiniz gibi göz. Yani şu anda fotoğraflarıma baktığınız zaman gördüğünüz şey kadın bunu nasıl görmüş? Nasıl bakmış? Nasıl çekmiş hali var ya? İşte beğendeki buymuş. Viktor'un attığı tohum aslında... Ee, gerçekten tohummuş evet, ve evet. biraz su verdim galiba. Şey Belki soracağım. de Viktor su verdi, Bu, bilmiyorum. Bilir, Bu evet. ismi kim buldu tohum gözlemcisi? Çok Vallahi hoş. Ben yani. buldum çünkü Kuş gözlemcisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> çünkü şöyle bir şey oldu ee, Oxford Üniversitesi'ne nasıl gittim? Ee, ben tohum fotoğrafları çekiyorum hı hı. Evet atıyorum hafıza kartına. Bunların bir sergi olabilecek bir, bir yayın olacak bir. E, bir, şey. bir fotoğraf geçmişi de var anladığım kadarıyla çünkü e, yani, <gülüyor> bir yani fotoğraflara abi. bakınca Akademi, akademik ya. bir eğitim var bir kere ya, Göz onu olsun. söylemeye çalıştım Atilla bu bütün bilgiler <gülüyor> yani Skylight dergisinde fotoğraf seçimleri, güzel sanatlar tatbikideki zorunlu fotoğraf e, 4 yıl boyunca Alman hocamız şöyle bir veciz cümle kullanmıştır, bir grafik tasarımcı önce çok iyi çok çok iyi fotoğrafçı Peki. olmalı yani zorunlu ders, ee, şu anda o benim okuduğum Bauhaus Eculü'nden sonra fotoğraf bölümü olarak yani fotoğraf diye ayrılan bir bölüm. bölüm ayrı. Benim okuduğum yıllarda grafik bölümüyle birlikte dört yıl okuduğum bir şey, fotoğraf dersi. Dolayısıyla orada şaşıracak bir şey görmüyorum kendime baktığımda. Ya benim şaşırdığım arada bir şey yok. Evet. Yok. Arada şöyle bir şey yok. Çünkü Skylife için profesyonel... Fotoğrafçılar yani var. Yani. Onlarla birlikte gittiğimde dünyayı gezdiğimde dünya kadar fotoğraf çekiyorum. Evet, her doğru zaman doğru. çok iyi fotoğraf çekiyorum ama kalkıp e, hem yazısını yazıp hem fotoğrafını da benden kullanalım falan gibi bir arzu ve istek duymadım. Evet. Ama hep çektim hep çektim. Her zaman fotoğrafım Fotoğraf makinem oldu, her zaman bir laykam oldu, Marantz gibi Sper. ikinci takıntım şan, layka. Şan. Dolayısıyla şan e, o... takılıyorsun evet, her zaman <gülüyor> ya tohum zenginlik bir şey zaten Aynen. derken yok, her zenginlik. şey birleşti farkındaysınız. Evet, yani evet, hiç doğru. yabancı bir şey yok. Zannediyorsunuz ki hani pazar kuruyor, ekoloji biliyor, tohumla ilgileniyor ama baksanız anne'nin, anneanne'nin, babanne'nin olduğu yerden. Şimdi oturdu yani. Zaten sen... tohumla Onlarla arkadaş olanlarla ar arkadaş oluyorum. Sonra da evet. huzur buluyorum buğdaya geçince. Ama şeyin de çok etkisi var. Buğdaydan önce Skylife ve Onur Hava Yolları'ndaki seyahatlerimin. Evet. Bütün ülkenin dağını, taşını, toprağını ve tohumunu gördüm. Bak Bakarak yer etti. Ve onları e, bir fotoğraflama sırasında o tohumlardan çok yardım aldım. Yani ya, kimden ya, ya. yardım alıyorsun evet. dersen. Lallaha ben bir şey merak ediyorum ve tahmin ediyorum ki herkes merak ediyordur bunu. Anadolu'daki buğday tohumları, atalık tohum diye bir, bir laf kullanırlar. Evet. Doğru mu? Ee, bu böyle bir şey. O zamandan bu zamana kadar gelen böyle bir tohum mümkün mü? Tabii, tabii. tabii. Kim saklamış bunu? Nasıl ee, saklanır bunlar? Biraz bu önce geçtim. saklanma süreleri nedir yani? Ee, geçtim biraz önce farkındayız. Evet, önce. Evet. Müthiş evet. bir tohum saklama... Geleneği, var, tohum var. saklama üslubu, nasıl söyleyeyimse kültürü var Anadolu'da. Hı hı. Ama bu sadece tohum için bir kültür değil. Anadolu insanının doğayla ilişkisinde müthiş zengin bir bilgi var. Ve bu kadim bilginin bir sembolü benim sergilerimin adı. Kurda, hı. kuşa, aşağı ve gözeyi sonra ben ekledim. Evet. İsterseniz açıklayayım neden kurda, Lütfen, kuşa, aşağı. evet. Aşa. Bütün sergilerimde kurda kuşa aşağı, sadece aşağı ve göze. Ee, sadece Oxford'daki sergide biraz çevirme, şey, İngilizceden çevirirken kayıp e, yaşanır diye alt başlık gibi kaldı. Üst e, sergi adı Hayatın Mücevherleri gibi hmm. e, sergilendi. Sergilenme süreci çok çok doğal oldu. E, bir başka yönüm ortaya çıkacak, geçmeyim dedim ama artık yeri geldi. Ee, tasarımcı Gönül Paksu'nun kitaplarının editörlüğünü yapıyorum ben uzun yıllardır. Gönül Hanım Atıksız Mutfak gibi ee, ve işte e, Eciş Bücüş diye Ahmet'in biraz önce bahsettiği Eciş Bücüş e, sebzelerden, meyvelerden, renk, desen, doku gibi e, kitap adları olan e, çok çok özel kitaplarının yazarı. Aslında her konuda tasarımcı kendisine İngiltere'deki bu tohum sempozyuma davet geldi. Biz de o sırada aynı şu anda olduğumuz bir masa gibi bir masada son kitabını çalışıyorduk. O da çok özel e, yöntemlerle yaptığı doğal böyle fazla e, lüks e, şey anlamına gelmeyen yemek tanımlarıyla atıklarla yaptığı yemek davetinin kitabıydı. Ve benim fotoğraflarımı kullanıyoruz. Fotoğraflar da ortada. İngiltere'den davet geldi. Gönül dedi ki ben değil. Esas götürmeniz yani. gereken kişi bu. Gördüğünüz gibi tohum fotoğrafları burada. Neyse ben onu da kandırdım. Biz ikimiz gittik şeye, Sempolcu'uma. Buradan selam söyleyelim Gönül evet. Paksu'ya. görünür Hanım'ın katkısı çok büyük. Benim sergi açmama. Yoksa ben hala kendi kendine tohum fotoğrafı çeken sosyal medyada 2-3 paylaşırdım. Onu da Yeditepe Üniversitesi'ndeki öğrencilerimin baskısıyla sosyal medyada yoksunuz hocam nasıl medyacısınız siz demesiyle açtığım bir hesap öyle başladı duyuldu görüldü falan. Ama ilk adım Gönül Hanım'ın e, arkamdaki desteğidir. E, tohum gözlemcisini tam bu aşamada Ahmet'in sorusuna geç bir cevap şey istediler tabii ki tanım bir şey Yazıyorum editör, dergici, yayıncı bir şey ya tohumla ilgili bir şey koyamıyorum buğday der, derneği kurucularından, pazarın kurucularından yani şey gelmiyor oradaki insan için biraz daha e, tam o tanım sırasında tam birden nokta atışı yani, ha, yani ne? ne yapıyorum ne yapıyorsun sen gibi bir şey ya ne olacak bulursun sen dediklerinde ağzımdan çıktı ne yapacağım tohum gözlemliyorum güzel. ben Çok güzel. dedim güzel. ve böyle çıktı tohum Şan, gözlemcisi. Süper. Pardon Ahmet şey Atila sizin sorunuza cevap. Lalan Uysal olarak Instagram'da hesabım açık. Layla Uysal hesabında Instagram'da sergilerimde kullandıklarımdan e, özenle seçtiklerimi kullanıyorum. Süper. Çoğunu kullanmıyorum ama çok fazla fotoğrafım var. Çok güzel evet. Peki o zaman buradan bir şey daha sonraki soruda yayınlayalım istersen cevabını ee, buraya katkıda bulunmak isteyenler. Buğdaydan, Hem... nereden gelecekler, nasıl bulacaklar, nasıl katkıda bulunacaklar size? Tamam, bir de tohum fotoğraflarımla ilgili de taleplere cevap vereyim. Peki. Çünkü Instagram'dan e, alabilirsiniz gibi bir şey yok. Hmm. Çünkü sahip olmak isteyenler oluyor fotoğraflara. Ee, Sergide kolay ama sergi sonrasında da iletişim için e, bir web sitem var. Onları söylerim birazdan. Tamam. O zaman Çünkü bir önemli bir şarkıya geldik. Şimdi çok önemli bir şarkıya geldik ama hikayesini parçadan sonra evet. alacağız. Ee, Nereye geldik? Gidecek var. Vallahi son, par, yani son parça yani son soruya geleceğiz bu parçadan sonra ama onu da biraz uzun tutmak durumundayız. Ama bunu çok da bitirmek zorundayım. Var. O zaman Tom şeyin www.lalanuslan.com Tamam. Buradan fotoğraflara ulaşım ve sizle ilgili da. bana da iletişim, iletişim buradan. İletişim var. Evet. Tamam. Ee, şimdi yine tabii Lala'nın seçtiği parçalardan bir tanesi Black Lotus diyeceğiz. Ee, Material grubu, Bill Laswell'in grubu ve Nispeter Morver trompetti ve bir takım elektronik aletlerde çok keyifle dinleyeceğimiz bir parça. Gelsin Black Lotus. Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Maalesef yavaş yavaş yine bir programın ama çok keyifli bir programın sonuna geliyoruz. Biz her hafta genelde son sorularda konukların gençlere mesajlarını alıyorduk ama o kadar sıkıştı ki bu soru. Burada artık gençlere tavsiyeleri son 30 saniyede veya bir dakikada almak durumundayız. Çünkü oraya gelene kadar hala... Başka konuşacak konularımız var. Bir kere Black Lotus'u konuşacağız. Ee, ama hemen ona girmeden önce, e, tohum. evet Ahmet'in bir sorusu vardı. Atalık tohum. Oradan bir girelim. Bir Sonra de benim bakalım. söyleyeceğim bir şey var. Sergilerimin adındaki o kadim niyet. Aynen, evet. E, atalık tohum gibi. Kadim niyetler de Anadolu geleneğinde hala sürüyor tarım geleneği çok yüksek doğadan doğayı takip ederek ekiyorlar biçiyorlar ayı takip ediyorlar bütün bunlar hala var dolayısıyla söylemekte yani böyle gurur duyuyorum hala tohumlarını küllerin arasında Çaputların arasında bal kabaklarının içinde saklayan büyüklerimiz var. Ay, ay. Onun için çok zenginiz. Yani buradan hani bir umutla söyleyebilirim. Gezdiğim gördüğüm yerlerde çok fazla avucuma atalık tohum geldi. Fotoğraflarımda atalık tohumlar var. Kaybolmuş tohumlara desteğim var. Bunlardan biri benim de şu tohum fotoğraflarımın ...fotoğraflarımdan elde ettiğim ünlü aşan bir e, tohum var. Sarı karpuz çekirdeği. Adı Çekirdeği Oyalı. Oh. Çekirdeği Oyalı'nın e, hikayesi çok güzel. Benim fotoğraflarıma e, girip Oxford'a kadar geldi benimle. Oxford'daki 250 bilim insanının, to tohumla ilgilen insanın dikkatini çekti. 20-25 taneydi. Burada da dinleyelim mi, kısaca. Tabii anlatayım Neydi, bu müthiş bir değil. şey yani. Yani düşünseniz adına bakar mısınız? Çekirdeği olayı, oyalı. Ve Ahmet'in sorusuna cevap şu. Atalık tohum var. Atalık tohumlar günümüze kadar gelmiş durumda. Bizden sonra da gelmeyi sürdürecekler. Değişebilirler, dönüşebilirler. Ama bu topraklara ait oldukları yıllarca ekilmeleriyle ölçülüyor. Yani sizin e, domatesi... Türkiye topraklarında olmaması ya da mısırın bize Meksika'dan gelmesi ölçü değil. Şimdi e, benim fotoğraflarımın arasında atalık mısır tohumları var. Farklar var. Taneleri dümdüz e, sıra sıra inci gibi değil de arada bir yamuk yumuklukları olanlar. Evet. Ya da boru gibi değil de e, havuç gibi konik olanlar var. Onlar atalık tohum. Bunu bilen insanlar var. Bu bilgiye sahip insanlar var. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Ya da işte benim sergimde, ben bütün sergilerimde tohumların gerçekleriyle birlikte sergiliyorum fotoğraflarımı. Ve o karpuz çekirdeği, üzerinde çizgiler var, inanılmaz görseniz inanamıyorum diyeceğiniz çizgiler, sergimi gezenlerden ağlayanlar var görünce. Hayır. Çünkü inanılır gibi değil çizgiler, öyle söyleyeyim size. Bir adı yazılı karpuz, bir adı çekirdeği oyalı. Çekirdeği oyalı, atalık bir tohum. Ve neden e, İstanbul'da senin yediğin masada yok? Çünkü sarı, itilmiş, kakılmış, Hı -hı. ötekileştirilmiş, satılmamış. Kırmızı karpuzdan biraz daha az tatlı. Tercih edilmemiş falan, falan. Ve ben e, üzüntüyle geldiğimde şeyden, e, Oxford'dan... Çünkü 25 tane filan var bir deney tüpünün içinde... ...sergi salonunda koymuşum önüne. 250 kişiye vermeye kalksam kime vereceğim? Veremeden döndüm, çok üzüldüm. Bırakın vermeyi, hani tüpü açıp ele avucu almaya bile imtina ettiğimde üzüldüm. Demek ki çoğaltmamız lazım. Yani tohum fotoğrafları çekmemin amacı bu görmüyoruz bakmıyoruz yediğimizin farkında değiliz kim yetiştiriyor nerede yetiştiriyor bir maydanoz nasıl toplanır çok pahalı 1500 lira ya maydanoz 150 lira şu ne pahalı mı biraz önce geçti ya konusu evet, siz hiç maydanoz güzel. topladınız mı yok ben topladım ve şöyle düşündüm benim ellerim küçük en rahat ben maydanoz toplarım Polenesköy'de bahçe diye bir projemiz vardı. Hafta sonu gittik dediler ki... ...çok ürün var, siz de yardım edeceksiniz. Herkes bir ürün seçti. Ben maydanoz çok kolay geldi bana. Patlıcanı topladı herkes, domatesi topladı, kabağı topladı. Benden haber yok. Ben gittim maydanoz tarlasına dönemiyorum. Maydanoz toplamak çok meşakkatli bir iş. Ekmek kim bilir ne kadar meşakkatli. Ya tohumu görülemeyecek kadar küçücük bir şey. Ben bunları görün, fark edin istedim. Hepimiz sadece yemeğe yönelik düşünüyoruz yediğimizin kaynaklarına bakmıyoruz Zehirlenmeler ya da sertifikaları organikleri hep kendimizi düşünerek evet. e, yola çıktığımız şeyler başka şeyleri düşünmemiz lazım bu üretici onu nasıl ekiyor hangi doluyu yiyor hangi yağmuru yiyor niye fiyatı artıyor sen gidip sadece son alıcı olarak bakıyorsun o yüzden çok ısrarla rica ile buğday.org'da tüketici değil Türetici rehberimiz var PDF. Lütfen tüketici olmayın, türetici olun. Sadece R harfi bir bir üstüne çentik atıyorsunuz. Tek tek K'nin üstüne bir yuvarlak çektiğinizde türetici evet. oluyorsunuz. O kadar basit. ...türetici olmanız. Bir şey söyleyeyim, biz radyo programı... ...eğlenelim diye bizi ağlatacak birazdan. Aa, birazdan evet. Ya, oraya gidiyor, oraya yok, ya, yok, doğru gidiyoruz. Yok yok, kesiyorum. Giden, çok güzel veciz geçelim. bir bağlamayla... ...bırakıyorum. Atalık tohumumuz var... E, ...Ahmet. Ve veciz cümle şu... ...yani sergilerimin adı olan... ...Anadolu insanı... ...tohumunu toprağa atarken... ...şöyle bir kadim niyette bulunuyor. Ben bu tohumu... ...kurt da yesin, kuş da yesin... ...bana aş da olsun diye atıyorum... O yüzden kurda, kuşa ve aşa diyor. Ve ben deklanşöre basarken göze kelimesini ekledim. Yani deklanşöre basarken diyorum ki kurda, kuşa, aşa ve göze olsun bu çektiğim fotoğraf. Ama an, çakala ateşe. yok. Memleket çakal dolu. <gülüyor> Onlara yok. Doğru Öğrencilerime onlar, mi gelelim. Bir Şimdi dakika bir dakika bir dakika. Onlar bu, de, tohumları, bu tohumları Tormu... yok değdenler onlar. Çünkü öğrenciler, Doğru. gençler de bir tohum benim için. Ee, Yeditepe'de hepsini tohum olarak görüyorum. Ve e, öğrencilerimle kurduğum e, WhatsApp grubunun adı Tohum. Çok güzel. Onu tam kapanışta yapacağız. Tamam. Her zaman yaptığımız gibi. Ama arada bir şu bir ile olan hikayelere yani ben onu özellikle merak ettiğim tamam. için soruyorum. E, Nils Peter Molver'in e, Kimer albümü e, sanıyorum 90... E, yet, kaç ilk çıktığı tarih e, Almanya'daydım ve e, turnedeydi ve e, yani albümün turnesindeydi ve gerçekten çok şanslı e, ve konsere gitmek e, 97 97'de Almanya'da konseri izledim ama e, ondan daha önce aslında Nilşin babası e, baya klanet sanatçısı Almanya'da o konser sırasında e, gene e, bir şekilde biliyorsunuz bazı albümleri alamazdık o yıllarda. Daldığım müzik dükkanında tesadüfen babasının CD'sini almışım klavye. Böyle zengin bir e, Molver ailesine giriş <gülüyor> e, çalışması 97'de başladı. Gerçekten bütün arkadaşlarıma e, dinlettim, tanıttım, anlattım. Bir fan oldum. Yani çok e, az e, fan, e, o, fan olduğum sanatçı var. Ama Nils e, şeyindeki e, sound'undaki bir e, büyü. büyü bana onları hep kelime kelime verdi. Hatta e, Kapadokya'ya geldiği yıl, 6 yıl önce ilk Kapadoks'ta. Mehmet'in e, anısına e, yaptığımız ilk Kapadoks'ta e, İlhan Erşahin tanıştırdı bizi. Ve e, tanıştırırken de kullandı yani Lala'nın gerçek bir şey. <gülüyor> Ama tabii ki birkaç kişi var ve e, eminim Nils de büyük bir centilmenlikle memnun oldum dedi falan. Ama arkadan gelecek bombardımanın farkında değildi. Çünkü gerçekten e, bir e, çok bariz bir metaforla anlatmam gerekirse... Nils'in trompete üflediği şeyin, e, nefesin, ben kelime olarak hissine gelmeye başladım. Yani sanki üflediği trompetten bana bir hikaye gelmeye başladı. Bilmiyorum. Bu büyüleyici bir şeydir müzisyenle dinleyicisi Bilmiyorum. arasında. Ve galiba fan olma orada başlıyor. Fakat ben tabii hiç hayal etmedim arkadaş olabileceğimizi. Defalarca Babilona geldiğinde ben seyahatteydim, o oldu bu oldu tanışamadık ama Kapadokya'da tanıştık. Ve Kapadokya sırasında benim e, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ndeki arkadaşlarımla ee, ...onlara bir e, gazeteci, dergici, yayıncı olarak desteğim vardı, basın desteğim. Gönüllü gibiydim ve gidip geliyordum. Tam da o yıllarda hemen e, Nils'le tanıştığımızın e, ertesinde bir fuar düzenleme, bir festival e, projem vardı. E, ve e, Gümüşlük Klasik Fest, Müzik Festivali'nde ihtimaldi gelmesi ama ben orada sadece hani bir gelebilir gibi bir sohbet ettim Nils'le. Ee, ve birkaç yazışma sonrası dostluk sürdü fakat hemen onun arkasında bu Mayıs'tı hemen e, Temmuz'da e, bir festivalin düzenlenme ihtimali olduğunda e, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde cazın veya e, gitarın başka e, disiplinlerin de yer alması üzerine bir toplantıda ben konsept çıkarabiliriz dedim e, Erne, Gülsün Hanım'a, Gülsün Onay'a. ...hep birlikte kafa kafaya verdik... İyi, ...peki o zaman git bakalım, düşün bakalım... ...falan gibi bir ihaleyle eve döndüm... Kafa. ...çok içinde olduğum bir festival... ...yani Gümüşlük benim ikinci adresim gibi... ...bir süre... ...her yaz gittiğim, iki üç kere gittiğim... ...kışları çok gittiğim bir yer... ...ve çok severek... ...içimden gelerek... Kur, ...bu tekerlemeler benim hayatımda var... ...kurda kuşu aşağıya... ...birdenbire bu yokken... ...yani Gümüşlük Festivali... ...sergilerimden de önce... Kumda, taşta, suda diye bir konsept Hı. çıkarttım. Ve Eren'le Gülsün Hanım da desteklediler. Lombret var. Londra çok yardım etti. Ee, orada festivalde zaten 6-7 kişi yoğun çalışıyor. Aa o zaman bu yılı böyle kotaralım. Ne yapacağız filan. Ben dedim suda caz kısmında varım. Çünkü <gülüyor> klasik e, Eren ve Gülsün Hanım varken Halken. bana düşmez. Ne yapacaksın falan. Ya işte burada bir e, iki üç cazcı yani her zaman caz oluyor ama bir yoğunluk olsun. Eren de dedi ki kumda da ben varım dedi. Kumda da gitar yapalım. Çünkü biliyorsunuz Gümüşlüğü'nün temelinde de Mazhar Fuatlar falan filan. Bülent orada var. Zaten Erkan orada. Onlar o kum kısmını aldılar. Caz benim üstümde. İstanbul'a döndüm ben korkunç bir şey Ne yapacağımı bilemiyorum ee, Önce biraz Nils Peter Mollver'le e, Bir aracılıklarla görüşmeler oldu Ve biraz e, Yoğun e, düşünceyle o, Doğru bir yol bulduk ve Nordik yani Caz Kuzey ile güneyi birleştirelim Bir sahnede ve suda birleştirelim Yani Nordik Onlar e, kuzeyden gelecekler Ve o zaman sadece Nils olmayacak diye Aslında bir su, program çıkarttık. Suyun inanılmaz bir birleştiriciliği bir şey var. Ne yani kuzeyi değil. var ne güneyi var evet. su. Su da birleştirelim ve suda caz olsun sahnenin adı. Taşta antik e, Koyun Baba'daki sahne klasikler için. Kumda yine festival alanındaki kumluk alan biliyorsunuz gümüşlüğün evet. en uç köşesi. Konsept tamamlandı ama şimdi esas tabii iş. Nesleri nasıl getireceğiz, getireceğiz? Ne olacağız falan filan. Ee, çok olaylı e, günlerdi. Yani her yerde bombaların patladığı bir yerdi. Ama Kapadokya'da verdiği sözü tuttu Nils ve e, grubuyla geldi. E, yanı sıra e, onun arkasından Simin e, geldi. E, bir Kristin var, bir, yani bir Nordic ekip geldi arka arkaya. E, 11 Temmuz, hiç unutmuyorum tarihi. Ve gelmişken İstanbul konseri ayarladı Gülsün Hanım Enka'da. Hem 11'inde Gümüşlük'te hem 12'sinde Nils Enka'da, Enka'da çıktı. Müthiş bir sahneydi. Yani arkada Gümüşlük'te sahne denize Abi doğru güneş batıyor. Tam güneş batarken Nils çıktı. Ve şu anda rahmetli olmuş bir köpeğimiz var Gümüşlük'te adı Masa. Masa sahneye oturdu ve Nils'le beraber... Bayağı ciddi bir performans sergiledi, unutulmaz bir konser olarak hatırlıyor Nils, benim için de unutulmazdı yani, yani şey de çok unutulmazdı, onları tekrar İstanbul'a getirip Enka'daki konser. Orada ben çok ciddi açık vererek gerçek bir fan olduğumu Nils'e kanıtladım Black Lotus'la, biraz önce <gülüyor> dinlediğimiz evet. Black Lotus'la. En güzeli de e, bu fanatikliğim o kadar boyutlanmış ki e, Nils Peter Mollver'in bile şaşırdığı e, Norveç'te Kara Ormanlar'da e, gece performansı e, Lucid Dream performansından haberdar olmam hı hı. Ve en sonunda da Norveç'e onu izlemeye gittim. Hı hı. E, hı hı. Müthiş bir şey Lucid Dream aynen öpüştük aynen öyle evet. şimdi artık yavaş yavaş hala, kapatmadan evvel benim böyle bir ufak sorun var ya. bu gelecekte bizi neler bekleyecek bu tohum işiyle alakalı nereye gidiyoruz şimdi ben şunu çok iyi biliyorum ki mesela Konya Ovası dünyanın en verimli topraklarından bir tanesi fakat yanlış sulamayla inanılmaz bozulmuş vaziyette Marmara Denizi'nin bir parmak kalınlığındaki su miktarı kadar yeraltı suyu çekilmiş. Orada bir tarım bundan sonra artık belki çok iler. bir bin sene diyorlar o tarz, suyun geri dönmesi. Dolayısıyla tabi bu işte siyasilerin çok önemi var. Ta eski hükümetlere kadar giderek inanılmaz yanlış tarım politikalarıyla Türkiye'yi mahvettiler. Geri dönüşü çok zor bir yerlere geldi. Fakat gelecekte ne olacağız? Ne kadar ne kadar nereden geri dönebileceğiz? Ne kadar şansımız varın? Biraz Bugün, bir ipucu var. Bugünden mı? döneceğiz. Hemen şimdiden döneceğiz. Ben çok net söylüyorum. Yani e, kızla konuştuk Greta'yı. Yani söyledim. Evimiz yanıyor dendiğinde bir ya bir slogan gibi geldi. Evet yangın halinde her yer yanıyor tutuşuyor. Sen hala bir e, güvensizlik, inanç, hesap kitap kaç günümüz kaldı. Ya yani Bunların bırakılıp şu andan buradan çıktığımız zaman radyo programı bittiği dakika. Hepimizin change.org'a girerek change.org'daki bütün imza kampanyalarını imzalamamız lazım. Yok siyasiler şöyle, yok bu devlet böyle, bu sistem değişmez. Bunu nasıl yapacağım, şunu direkt yapmam yapmaktan geçiyor. Çok önemli bir şey. Yapmamız lazım ve bunu yapacak olan hiç kimse değil. Bunu yapacak olan biziz. biziz. Gönül evet. Hanım'ın çok güzel bir e, kitabının e, sunuş yazısının son cümlesi var. Kendisi aslında kimyacı. Kimyadan kaynaklanarak çok veciz bir cümle çok seviyorum. Denklemin gücü biziz. Bu kadar. Yani e, gelecekle doğru. ilgili ne görüyorsunuz ne ediyorsunuz o kadar her yerde bir tahribatı her yerde bir yıkım her yerde bir kayıp var ki yapabileceğimiz tek şey söylediğim gibi yapacağız biz yapacağız hiç kimse yapmayacak bizim yerimize ve çok küçük şeyler imza kampanyaları öyle farkında olmak öyle bakmak öyle maydanoz örneği gibi yani doğru. çok doğru evet. küçük çok şeyler doğru. tabii evet yani bir yerden ama başlamak ve lazım. söylediğim gibi çok önemli bir K harfinin üzerine bir şapka koyarak R yapıyoruz. Türetici olmaktan geçiyor. Sen gıdana sahip çıkacaksın. Sen zehirleri sorgulayacaksın. Bak adamlar zehirli ölümcül dediğimiz e, zehiri kota gereği gene koymuş. İtiraz evet, evet. et. Yani Doğru. biz uyardık gösteriyoruz. Bakın buğday sadece tek başına bir STK değil. Arkada 90-100 tane STK var. Bütün hepsinde e, yer almalı e, herkes... Yani biz değil, biz diye bir şey yok, hepimiz. Hepimiz, doğru, doğru. Bir parça arası. Parça arası değil, artık son parçaya gel. Son parçaya mı geliyoruz? Yani. Son parçaya. Ben geldik. arasını bile kaçırdım. Sen olursun o kadar <gülüyor> parçayı geçtiğimiz program. Parçayla bitireceğiz. Parçayla bitireceğiz, Hı. ama ön parçadan önce senden. Gençlere ufak bir evet. mesaj istiyoruz. İlhan'la bitireceğiz. İlhan'la bitireceğiz evet. Son seçkim İlhan. İlhan'cım bugüne kadar hayatımdaki bütün katkın için teşekkür ederim. Çok İlhan değerli arka, kar, arkadaşımdır için, evet. İlhan Erşahin. Bu son çalacağımız şarkının ilk demosunu dinleyenlerden biriyim. Amerika'dan göndermişti. Çok heyecan verici bir albüm. Çok kişinin bildiği bir albümü değil. Parçanın adı ne? <gülüyor> e Jupiter Windows. Jupiter Window. Erik eşlik ediyor. Erik çok fazla e beraber e ama bir, bir, bir gençlere bir iki kelam et... ondan tabii, sonra kapatıyorum. Tabi tabi tabi. Hayır gençlerle birlikte İlhan da artık genç sayıyorum ben. <gülüyor> evet <gülüyor> genç ve her evet, daim genç, genç kalınlar. Evet e ben Yeditepe Üniversitesi'nde e İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde. Haftanın bir günü bir ders veriyorum. Gazetecilik, yayıncılık uygulamaları. Birebir öğrencilerle uygulamalı ders yapıyorum. Tabi kabul edeceğiniz gibi ders, dergi yapmak. <gülüyor> ve dergimizin konusu bu semestredeki dergimiz İklim. 18-19 öğrencim var. Birisi Erasmuslu yabancı arkadaşımız. O dahil olmak üzere herkese bir başlık düştü ve bir dergi yaptık. Bu süreçte gördüğüm şey pandeminin çok büyük bir etkisi vardı. E, bunu üzerlerinden atmam yaklaşık bir iki üç hafta sürdü. Çok çok üzücü bir e, şey e, yaşadıkları, e, travmatik bir bir şey. Yani bunu bunu söz etmeden edemeyeceğim. Hepimizin farkında oldu ama özellikle üniversite boyutundaki arkadaşlarımızda çok büyük bir motivasyonsuzluk olması. E, benim e, Buradan yani hepsine öğrencilerime de söyleyeceğim Yani öğrenci bile demiyorum Hep arkadaşım gözüyle bakıyorum Hepsine Arkadaşlarımın çocuklarıyla da arkadaş oluyorum Hiç küçük görmüyorum 6-7 yaş gibi ya da agu bu Böyle bir bebek sevme halim Hiç olmadı Çok hepsini birey görüyorum Ve geleceğimiz olarak görüyorum En küçüğünden en büyüğüne Gerçekten bizim onlara koyduğumuz Sınırların ...bizim onlara e, çizdiğimiz tablonun dışında bir tabloyu görmeleri konusunda çok e, yani destek olmaya çalışıyorum. Bugün onlarla birlikte geçirdiğim süreçte benim yapabileceğim bu. Yani onlara sınır ötesini göstermek. E, bir genç kızımızın kullandığı bir şey çok tatlı bir cümle. E, ufuk çizgimin altında kalıyor bütün her şey. ...cümlesi çok etkiliyor beni... E, ...onların ufuk çizgisinin altında kalıyoruz... ...gerçekten... ...çok önemli bir şey... ...yani bu böyle espriyle... ...odanı toplar mısın kızım dediğimizde... ...bunlar benim ufuk çizgimin altında kalıyor... ...esprisi değil... ...biz odalarının dağınıklığının da... ...işte onlara sunduğumuz bir sürü şeyin... birlikte altta kalıyoruz... ...onların... E, ...bu hani ufuk çizgilerinle... E, ...bizim... Yani ...dediğinizde ne söylersiniz... ...ben aslında bize bir şey söylemek istiyorum... ...bizim e, onlara... E, ...onların gördüklerine yakınlaşmamız lazım... ...çok kapuk bir e, şey var... E, ...iletişim var arada... ...gerçekten herkes e, genç... ...çocuk, anne, baba... ...ebeveyn gibi bölünmeler halinde... E, ...bir yaşam biçimi seçmiş... ...ben bütün olmak... ...tam olmaktan yanayım... ...tam olmazsak... Bu geleceğin biraz önceki hepimiz haline dönmemiz mümkün değil. Yani bunu e, hepimiz içine sö söylüyorum. Yani o yüzden sizi e, hayal kırıklığına uğratmış olabilirim. Gençler için bir şey söylerken büyüklere bir şey söylüyorum ya çok önemli bir şey söylüyorum. Gençler bizim onlara bir öneride bulunmamızdan çok benim üniversitede hissettiğim onların yanında olmamızı istiyorlar. Bence bizim var olan her yani kim varsa yakınında genç dediği çocuk dediği onlara yakın durmamızda onlarla birlikte olmamıza ihtiyaçları var onlara da şunu söyleyebilirim en en söyleyebileceğim şey bizi hoş görsünler gerçekten yani başka bir dünya yani bir, bunu bilmeleri lazım biz onların ufuk çizgilerin altındayız ya valla çok güzel söyledin yani bu da kaçınılmaz bir şey. Tabii ki ama şöyle yani bir şey ormanın, var. Kaçınılmaz olsak tamam ama kaçınılmaz bir şeyin içinde biz kendi ailelerimiz dışında bir yere gittik ama biz bunu görebiliriz. Çünkü bizim annelerimiz, babalarımız o altında olmayı kabul edip ee, tabii git eğlenmene bak. Biz öyle değiliz ki biz ufuk çizgilerinin altında olduğunu bilip onların yanına gidebilecek donanımlara sahip bir kuşağız. Dolayısıyla şu anda özellikle bu geçirdikleri iki yıllık süreçte de bütün dünya gençlerinden bahsediyorum. Ben e, dinlediği müziklerden yaptıkları işlere seçimlerine kadar... Ee, bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı gösterip hoşgörülü olmalarını istiyorum. Çünkü benim e, şey e, söyleyeceğim e, her şey bu programda var. Bakın güzel sanatlar grafikle başladım. Ee, caza kadar uzandım. Bir tohum fotoğrafçısı çıkarttım. Tohum gözlemici oldum. Bütün üstümdeki paltoları, kıyafetleri attım. Titrilerimden sıyrıldım. Kendime yeni bir etiket e, buldum. Yani bu kendini bulma halinin e, zaten e, programı dinlediklerinde izlerini sürebilirler. O yüzden şunu diyemiyorum yani kendiniz olun, e, çok okuyun, e, yaratıcı... Bunlar hep şey... E, bütün programda vardı. Esas konu e, bizim e, birbirimize yakın durmamız. Yani bu gençlerle birlikte yürümemiz lazım. Onların da bizi hoş görmesi lazım. Evet. Vallahi ne diyeceğim bilemiyorum. Harika. Hatırla elimden tut program bittikten sonra. Biraz neşesiz bir program oldu. Neşeli bir program olması için bir son şarkı isterdim. Ama maalesef olmayacak son şarkı. Yo İlhan var. Değil tabii, mi? Tabii tamam, tabii. Tamam, tabii tamam. Güzel bir parçayla. Evet, evet. Senin seçmiş olduğun bir parçayla. İlhan Erşahin. Dinledik zannettim ben evet, onu. Evet. Çok güzel. Trufa. Evet. Evet. Çöp Evet. Duyuruz. El tutmaya gerek kalmayacak evet. Ahmet, müthiş bir şarkı. Evet. Yani. Çok Ama güzel. Ama olsun ben şimdi kendim biraz yanlış hissettim. Bilemiyorum yani gerçekten bu ufuk çizgisi meselesi çok çok evet, önemli. Bu, bunu hakikaten çizgisi. düşünmemiz lazım. Lala'ım çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Ayağına ediyorum. Ayağına sağlık. Sözümü kesmeden dinlediğiniz ağladınız biraz ağlattım. Allah zor tuttum <gülüyor> evet, kendimi zaman zaman. Arası zaman rahmet kalktı zaman zaman ağlamak istedi. Yani neşeli bir program için doğru bir isim değildim. Ee, ama yani sorular da çok zor geldi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Cevaplayabildiysem ne bana. Çok çok teşekkürler tekrar. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür Yüreğine sağlıklarla. Lütfen tohum fotoğraflarıma bakın. Bana mesajlar atın. Ne güzel çekmişsiniz deyin. falan falan. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi geceler. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Peki hatilla. Öyle olsun. Görsev. Ben Atilla Aygini. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.